A'udhu billahi shami'i al'alimi minash shaytani r'cim rabbi a'udhu rahim ma ma al حَسَّنْتُكُمْ الْحَيِّ الْقَيْوُمِ الَّذِي لَا مُوتْ ve وَدَفَعَتُ عَنْكُمْ السُّءِ بِلَا ve la قُوْوَتَ illa بِاللّٰهِ الْعَلِيمِ الْعَظِيمِ Sizden evvel birkaç alimleri, velileri, salih zatları ziyarete gittim. Bu, O şehitlerden bir zat bunu da Haşimi şeydir diye, kisvesidir diye taktı da bereket olsun diye çıkartmadım yani haftaya gelecektim Şeyh Sabahuddin Hüseyni Hazretleri ben de yeni gördüm mübarek buraya taşınmış İsmet Baba dergâhını yanına bugün de ilk ziyaretçisi ben olmuşum diyor ben senin resmini görüyordum hapisten çıkmadan evvel çok yalvardım Allah'a dedim hatta kasem ettim ant verdim yarın çıksın mahkemeden bir gün evvel sonra çıktın diyor tabi kimlerden dua aldık sizlerden dua aldık, büyüklerden dua aldık. Bazı kimlerden dua aldığımızdan bizim de haberimiz yok. Büyük bir zat Osmanlı'da nakibül eşraf Sonra Suriye'ye geçmiş. Suriye'den buraya icraat etmiş. 28 mi dediler, 30 küsür ailesinin bütün fertlerini şehit etmişler Şiiler. Hepsi şehit olmuş. Oğluyla gelmiş. Mubarek, Bağdat'ta da tabii Şiiler çok istila atmış. Osmanlı zamanındaki e, hizmetleri anlatıyor. Türklerin hizmetleri anlatıyor. Efendim Sultan Fatih Hazretlerine nasip olan bu büyük fethi anlatıyor işte. Ebayübel Ansariler gelmiş, sahabe tabi'in gelmiş, hiçbirine nasip olmamış. Ee, Hz. Fatiha nasip olmuş. İşte, Yahu Sultan Selim ne büyük insan bu Şiileri temizlemiş diye. Onları anlatıyor. Dedesinin Sultan Murat'a 4. Murat mı? Kaçıncı Murat dedi. Ee, mektup yazdığını anlatıyor. Ne olur bizi bu e, Acemlerden, bu Şiilerden, Raufızilerden kurtar Sonra Hazreti Ömer Efendimizin kılıcını buradan almışlar. Topkapı'da o kılıçla onlara karşı çıkmışlar demişler. Hazreti Ömer'in aleyhine konuşan Hazreti Ömer'in kılıcıyla keseceğiz. Osmanlı ecdadımızın buradaki oraya seferlerini anlatıyor. Neleri neler anlatıyor? Bizim bilmediğimiz şey. <gülüyor> Belki de konuları da anlatıyor. Osmanlılara, Türklere diyor, bir sıkıntı gelse biz onlardan daha ziyade onları müdafaa ederiz. Hakikaten çok hizmetleri geçti İslamiyet ediyor. Dedem Seyyid İbrahim El Hüseyin Hazretleri diyor. Rüyasında Resulullah Efendimiz'i görmüş. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Efendimiz ona ''Ya veledihubbul el iman'' ''Evladım, Türkleri sevmek imandandır'' demiş. Dedem, dedem rüyasında Rasulullah görüyor. Dedesi de büyük şeyhmiş o zaman. Irak, Bağdat'ta. Bir dahaki hafta gelecekti. Size vaaz edecekti. Baba tarafından Ahmet Rufay'ın torunu, anne tarafından Abdülkadir Geyla'nın torunu. Sen dedim denizlerin birleştiği yer misin? Mübarek mültekale olmuşsun. <gülüyor>, Gülüyor. Onu ziyarete gittim işte. Oradan geldim. Ondan sonra e şimdi Umre'ye vizesi çıkmış. Telefon ettiler. Dedi ki vizemi bekliyordum. Vizem çıkmış. Umre'den döndükten sonra geleyim size dedi. İnşallah gelecek. O zaman ilan ederiz inşallah. Çok nurlu, heybetli Saçı burada. Sakal beyaz. Ne mübarekler var, ne veliler var, ne dostlar var. Bizim de sermayemiz onları sevmek. Efendi Hazretlerinin müceddit diyor, ne büyük zat diyor, ne büyük müceddit diyor. Alimler tanıyor efendiyi de. cahiller ne tanısın? Ondan sonra Üsame Rifahi Hazretleri Şam Alimleri Birliği Başkanı esas evvela onu ziyaret ettim. O da çok büyük, bütün dünya İslam aleminde çok muteber bir alim bir veli zat bütün alimler ona tabi bir zattır önce onu ziyaret ettik inşallah e, ziyaretten çekilen resimleri hani görmek isterseniz alimlerin suretlerine bakmak alimlere bakmak ibadettir şeye atarız siteye facebook sitesine o iki zatı da görürsünüz inşallah resimlerini tabi şimdi hemen atamayız bu gece atılır inşallah Oradan bakarsınız inşallah. Urrahman. Millet Milletlere bakıyor, siz nelere bakıyorsunuz? Maşallah size. İnşallah başka işlere bakmayın. Haramlara bakmayın, mekruhlere bakmayın. Alimlere bakın, velilere bakın. Esas mesele meclislerinde, sohbetlerinde bulunun da. Esas sohbetlerinde. Biz de nakil. Nakil yapıyoruz. Nakilciyiz. Ama doğru kaynaklardan, doğru kanallardan size doğru haberler veriyoruz. Çocukluğumuzdan beri sermayemiz Allah dostlarını ve salihleri sevmektir. Rabbim ayırmasın Ondan sonra efendim. <gülüyor> Lokumları da 2,5 ayda lokum var. Sıraya girmişler. Ha, lokumlar fazla var. Okuduk mevlidinizi de okuduk. Her haftada mevlid okumak zorunda kaldık. Baba bu lokum işinden. Baba salavat getiriyoruz, mevlid okuyoruz selefi geçinenler selefi olamazlar onlar harici onlar selefi geçinenler efendim siteye saldırmışlar on bin kişi mi saldırmışlar bizinkilerde müdafaa mı ediyormuşlar bir harpler varmış yani ben evde kitap çalışıyorum harp çıkmış bir harf onlar diyorlarmış mevlüt mevlüt yok şu bu budur efendim ben kaynaklar veriyorum fethullah el bennani hazretleri fethullah fi mevlidi khayri khalkillah çok mübarek feizli bir kitap, ondan kaynaklar veriyorum. Fahruddini Razi den olsun, evet. işte diyormuş mevlut 600 küsürda çıktı, Fahru Razi 600'de öldü. Bu nasıl mevlut okunan hani buğday şu bu bereketlenir dedik ya mesela. Bu ne alakası var? Ya biz onu e, Kökbörü Hazretleri Meliki Muzaffer bunu tayin ettiği zaman hükümet nezdinde 635'te çıktı. Yani Selçuklu Devleti'nde çıkan şeyi, dönemi söylüyoruz. Yoksa Cüneydi Bağdadi'den rivayet var. Bütün Evliya'dan rivayet var. Ta onlar sene 200'lerde yüzlerde bütün Mevlid hakkında birçok var. Ma'rufül Kerhi'den rivayetler var. Seri'yi Şakati'den. Mevlid Kıraati kitabında çok ilim var. Çok ilim var o Mevlid Kıraati. Küçük olan kitapta. Okursunuz onları yani onlar ne derse desin biz onlara bunu e, iman şartı değil e, yani şiddik adamlarla mücadele etmeye bir gerek yok biz inanırız bereketini umarız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ferahlanırız o da bizimle ferahlanır mübarek cuma gecelerinde elhamdülillah biz okuruz e ondan sonra okuruz yeriz içeriz lokum yeriz helva yeriz yediririz ne, ne var bunda ne zarar var ne zarar var? Bunda bereket var, hayır var inşallah. Ama Allah onlara da hidayet versin, muhabbet versin, sevgi versin. Bu işleri anlamak nasip etsin onlara da. Zor işleri var yani. Adamları Allah-u Teala gökte diyorlar. İbni Teymiye kafası. Allah iner diyorlar, çıkar diyorlar. Haşa uzuvları var diyorlar. Hep de mücessime olmuşlar. Harici olmuşlar. Milleti keşiyorlar, doğuruyorlar. Bak şimdi Irak'ta da ya İslam devleti kurduk diye Irak'ı karıştırıyorlar. Efendim ehl-i sünneti kesiyorlar bütün ehl-i sünnet. Ya bütün ehl-i sünneti alimlerini öldürüyorlar tek tek. Bela ya yani. Şia bir bela. Bu hariciler bir bela. Bunlara selefi dememek lazım. Harici. Adam sıkara içiyor diye gitmiş elini kesmişler. Şimdi yeni haber. Ya sıkaranın haram bile diyemeyiz en fazla mekruh diyebiliyoruz yani adamın sigara içen eli kesilir mi ya müslümanların karılarını kızlarını cariye diye efendim, müslümanlara yavur diyorlar türbeyi ziyaret etti diye bilmem ne namaz kılmayanları kurşuna diziyorlar millet malezyadan gelmişler ehli sünnet gençler medrese talebeleri hani ki suriye'deki müslümanlara yardım edelim onları tutuklamışlar milleti öldürüyorlar Müslümanlar demiş biz daha gelmeyiz ya bu Suriye'de biz yardıma geldik geldi Sünnet'e ama burada yani sayıları da çok değil ama fitneleri çok yani. Fitneleri çok. Yahudi bunları arkadan böyle kurduruyor bu düzenleri. Hiç dört mezhep dışı adamlar yani. Bunlara on üçünün Selefi de dememek lazım. Selef geçmiş büyüklerin yoludur esasen. Bunlar harici demek lazım yani. Hariciler biliyorsun hariciden de beter. Yani bu yapılan şu andaki bu hareketler hariciden de çok dua etmemiz lazım bizden dua istiyorlar tabi alimler şehitler. bizim dua şeyimiz yok ama vazifemiz var yani dua kabul olacağımıza dair bir şey yok fakat cemaatle dua olmaz cuma gecesi dua olmaz bir şeyler yapmak lazım ne yapacağım ben de tabi hastayım yoksa 14 secdeler yapılıyordu bazı ibadetler, vazifeler yapılması lazım. Yani bu Suriye'nin bir an evvel halası için görüyorsunuz. Bir kısmını açlıktan öldürmüşler, bir kısmını işkenceyle öldürmüşler, her taraflarını deşmişler, bütün göğüslerinden, bacaklarından, her yerleri 50 bin, 55 bin fotoğraf var. 55 bin İngiliz yavru da demiş ki bunlar doğrudur demiş yani. Yavru doğru demese doğru da olmuyor yani. O çünkü illa İngiliz yavru bir şey konuşacak yani ondan sonra hani resimler orijinal demek istemişler hani fotomontaj değil manasına bütün dünya böyle duruyor. İran görüyorsunuz ehli sünnet kesilsin bitsin doğransın diye mücadele veriyor yani istese bir dakikada durdurur İran. Bir dakikada durdurur yani bu meseleyi. Çünkü Esed onu da din onu sayıyor mesela. E şimdi orada bütün Esed'in adamlarına yardım edenler İran şeyleri. İrandan oraya devamlı adam Lübnan İsbulah buradan İran. Bunlar nasıl bir adam ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin. Bu Osmanlı nasıl anladı bunları da bu acem Rafizileriyle uğraştı yani. Demek o öyle de olmasa hep buraları işgal etmiştiler. Bir eli sünnet bırakmayacaklar dünyada yani. Bu Osmanlı ecdadımıza ne kadar rahmet okumamız lazım. Kabri nur olsun Yavuz Sultan Selim Hazretleri. Kabri nur olsun ya. Efendi Hazretleri Zurat'ta gördü ya. Buyurdu ki şimdi hayatta olsam Şiilerle uğraşırım. Yavuz Sultan Selim dedi. Bunu Efendi Hazretleri Yavuz Selim'in kürsüsünde, kabrinin, Yavuz Selim'in kabrinin yanında, kürsüden kaç sene evvel söyledi. Şimdi çıktı mı manası? Şimdi çıktı mı? O zaman diyorlardı ne alakası var? İran İslam Cumhuriyeti olmuş. Ne alakası var bu zuhuratın? Bak! Gördün mü şimdi zuhuratı? Rıza Pehlevi denen laik midir, dinsiz midir, neydiysem ise ama en azından bu kadar ne yapmazdı? Ehl-i Sünnet'le bu kadar harbetmezdi çünkü zaten adam mezhep tahassubu yok. Dinsiz. Bunlar bu mezhep tahassubu içerisinde helak ettiler. Yani dünyayı helak ettiler. Her tarafa zarar veriyorlar. Geçen kitapçıdayım, yani kitaplara bakıyorum. Allah, Körfez ülkelerindeki Şia'nın etkisi, Suud'da Şia'nın etkisi, Yemen'de Şia'nın etkisi... Pakistan'da an etkisi, Afganistan'da an etkisi Hindistan'da dolu şihan etkisi. Endonezya'ya gittim Endonezya'da El-i alimleri diyorlar ki bu Şiilerle uğraşıyoruz Endonezya'ya girmişler Ehli Beş Sevgisi adı altında milleti sahabeye sövdürüyorlar Tövbe Ya Rabbel Alemin. bir taraftan bu hariciler bir taraftan Şia böyle bir bela Ehli Sünnet zavallı bir biçare ama hak oldukları için dünyanın gavuru eli sünneti hiçbir zaman tutmadı ve tutmuyor. Ama Şia'nın gavurla irtibatı bir şekilde çıkıyor, haricilerin çıkıyor. Bakarsanız ama eli sünnet hiçbir zaman kâfirlerin yükseltmemek istedikleri, parçalamak istedikleri efendim güçlü olmasın diye uğraştıkları tek fırka var. Kurtuluş fırkası, fırka İnaciye, ehl Sünnet vel Cemaat. Allah'ım bizi bu şuurdan ayırmasın. Amin. Kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Amin. Taviz vermekten muhafaza eylesin. Amin. Ehli sünnet içimize işletsin. Kanımıza, damarımıza işletsin. Kalbimize sindirsin, işletsin. Allah'ım ehli sünnet itikadını bize iyice bildirsin. Ve ezberlesin ve hafız ettirsin. Amin. Ve çoluk çocuklarımız bu inanç üzere yaşayı bölmeye muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyna Muhammedin ve ala ve sahbihi Herkese nasip değil. Bizim millet de cahil. Cahil. Yani ehli sünnetim diyebilir, sünniyim diyebilir. İlimsiz olduğu için bir sapık bir fikir açlansa ona direnecek, o karşı gelecek, yanlıştır diyecek ilmi yok işte sıkıntı burada. Onun için çok ilim lazım. İlmin de yolu taallüm, okumak, öğrenmek. okumak öğrenme milletin azmi yok. Ekonomik sıkıntıları var, herkes çalışmakla uğraşıyor. Kimi tembel. O zaman kala kala kala sohbetten başka bu millete bir şey ulaştıracak çare kalmadı. Sohbetin çok okunma, dinlenmesi lazım. Radyodan, internetten, internet çok fayda görüyor. İnşallah televizyon bugün müracaata gitti arkadaş. Gürsel Efendi gitti Ankara'dan şu anda döndü yani yoldaydı. Televizyon inşallah müracaatı yapılıyor Efendim yakında Hayır haber vereceğiz size inşallah bu sohbet sohbet sohbet Ne yapalım Mutlaka insanlar Bir şekilde hidayet buluyorlar Geçen dediğim ise şey bilmiyorum İtalya'dan Dedim şey? İtalya'dan aradı şey ettiler yani bizim İbrahim efendiye ulaştılar 35 yaşında mıymış, kaç yaşındaymış Telefonda tabi o İngilizce biliyormuş. Bu da bizimki de biliyor. İngilizce konuşmuşlar falan. Ya dedi hocam hiçbir amelin olmasa bu sana yeter diyor bana. Dedim ne oldu? Dedi adam günü günü ağlıyormuş. Duman olmuş. Çekilme şehadet getirmiş, getirecek. Ee, senin sohbetlerini e Ne ben İngilizce konuşmuyorum ki. Ondan sonra dedi ki orada bir şey varmış. İşte Türkçe bilen ya da Türk neyse. O ona tercüme ediyormuş. O ona anlatırken, o da dinlerken işte bir hidayet gelmiş. Şimdi diyormuş ile geleceğim hocanın yanına da onun yanında Müslüman olacağım. O tavana demiş uyanık. Ya demiş gelene kadar ölüm var kalım var sen orada Müslüman ol da. Yine hocanın yanına gel demiş. Dedim çok akıllı adamsın. Ne bileyim? Bizim sohbetleri dinleyenler uyanık oluyor ya. Öbür türlü olsa müftülüğe gel. Diyanet resmi merasim yapacağız. Müftü efendi plaket verecek. Bulan adam ya ölecek bir de gavur ölecek. Müftü Efendi'ye gelene kadar sen orada sen git ayağına bir an evvel. kelime yetiştirsin adam da Ölüm var. Her an ölebiliriz yani. Yani elhamdülillah kelme i Şehadet okumuş getirmiş. İnşallah gelir nasip olur. Bak oradaki internet sohbetinden adam üstüman. Daha ne kadar haberler bize gelen var, ulaşan var, ulaşmayan var. Şimdi geldi yukarıda bir şey. Hollanda'dan geldim. Namaza başladım sohbetlerle senin. İşte Hanım da yollamış onu illa git teşekkür et hocaya dedim ben sana teşekkür ederim namaza başladın biz de kazandırdın kendi kazandı bizi de kazandırdın her gün böyle yüzlerce namaza başlayan bu devam etsin yani sizin desteğinizle devam edecek sizin desteğinizle devam edecek en büyük hizmet bu sohbet hizmetidir ben bunu görüyorum çünkü en fazla insana bu noktadan ulaşabiliyorsun kapı kapı gezecek zaman kalmadı. Hal takat kalmadı. Eski düzen kalmadı. Şimdi Allah hidayet yaratacağına seni beni sebeb edecek. Vesile edecek inşallah. Biz insanlara acırız. Allah da bize acıyacak. Millete merhamet ediyoruz. iman etmelerini istiyoruz. Efendim namaz kılmalarını başlamalarını istiyoruz. Haramlardan kurtulmalarını istiyoruz. Mutlaka hep cennete gitsinler istiyoruz. Yani böyle istiyoruz. Acıyoruz yani insanlara. Biz Resulullah'ın ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. O acıdı insanlara. Acıdı, lanet etmedi, dua etmedi, cehenneme gitmelerini istemedi. Hep böyle zürriyetlerine kadar düşündü onların. Biz de düşünmekle mükellefiz. Ben size dua ettiğim her yerde mutlaka kıyamete kadar zürriyetinizi katıyorum ya. Yani her yerde dua müstecap yer. yani tabii toptan bir dua tek tek isim sayılacak hal olmaz bu kadar insanın. Ben çoğunun isminde bilmiyorum. Ama Biliyorum beni Allah için sevenler, sohbete Allah için gelenler veya gelemeyip Allah için dinleyenler. Tabi Allah için kaydını koyuyoruz. Bu takdirle bir sohbet hukukumuz var aramızda. Dünyada mı ahirette hakkı, hak var üzerimizde birbirimiz hakkında? Bu öyle normal bir akraba hakkına da benzemez ya. Yani. Din kardeşliği, sohbet kardeşliği, manevi kardeşlik büyük iş. Ama nasıl yapayım size ne dua yapayım? İmanlı ölmeniz için, imanlı dirilmeniz için, şefaata ermeniz için, ondan sonra bir de kıyamete kadar gelecek neslimiz için. Sizin, bizim. Bunları bu şekilde dua diyoruz. İnşallahı rahman, gıyabi dualar yüzde yüz kabul olur. Allah için sevenler bu sevgiler bitmeyecek. Bak dünya için birbirini severlerse, menfaat için bir araya gelirlerse, güç, kuvvet ve iktidar için birleşirlerse, sonra aralarında menfaatleri çatıştığı zamanda bozuluyor mu? Bozuluyor. Bozuluyor. Ama Allah için birbirini sevenlerin ki bozulur mu? Bozulmaz. Niye bozulsun? Bizim elhamdülillah bu yaşa kadar bundan sonra da ölünceye kadar Allah için sevdiklerimiz var. Kimisi öldü, kimisi kaldı. E, hep e, muhabbetimiz devam ediyor. Dostluğumuz devam ediyor ve kesilmeyecek inşallah. inşallah. Evet. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Küllü sebebin ve nesebin yani kat'u kıyam kıyamet günü bütün sebepler bütün bağlar bütün soylar bütün hasepler hepsi kopacak. Adam kardeşinden kaçıyor, öbürü anasından kaçıyor. İlla sebebi ve nesebi benim sebebim bağım kopmayacak. Benim soyumun irtibatı kopmayacak. Yani Ehlibeyt sevgisi bir de Resulullah aşkına birbirini sevmek sallallahu aleyhi ve sellem sünnet yolunda bir araya gelmek, ehli sünnet ve cemaat mefhumu içerisine girmek o dairede kalmak bu öyle bir irtibat ipidir ki sebebin lugatta bir manası da Arapçada habildir, iptir. Bu öyle bir iptir ki kopmayacak. İnşallah. Kopmayacak. Bu ahirette de görürsünüz kopmayacak. Dünyalık birçok ipiniz bağınız kopacak, bu kopmayacak. Ya onun için en ümitli olduğumuz bağımız el üstnet itikadı ve Allah yolundaki istimaya bir araya gelmek ve sohbet öbür türlü dünya kaç günlük dünya e dünya bile bitmeden evvel dostluk daha önce bitiyor hadi desen ki ölünce bitiyor e şimdi ölmeden de bitiyor artık menfaatler çakıştığı zaman ama keşke müdafalar din için olsaydı reddiyeler din için olsaydı husumetler din için olsaydı, savunmalar din için olsaydı, Allah şahittir ki ben din için yaptım yaptıklarımı. Din için yaptım. Reddiyelerimi ve müdafalarımı. Ve savunmalarımı. Hep din için yaptım. Onun için de rezil olmadım. Eferhan buyurdu senin şerefin arttı. Bak rezil olmadım. Ama Efendim reddiyesini, müdafasını, nusretini, desteğini, yardımını, teyidini, konuşmasını, hıtabetini, savunmasını Allah için, din için, şeriat için, sünnet için, ehli sünnet için değil de nefsi için, efendim menfaati için, maddesi için, kuvveti için, iktidarı için yaparsan bu Allah'ın dinde revaç bulmaz ve manevi yardım gelmez. Din için yapılsaydı yardım gelir miydi? Peki din için ne zaman yapılacaktı? Din için ne zaman yapılacaktı? Din adına yanlışlar yapıldığı zaman yapılacaktı. Yanlış fetvalar verildiği zaman yapılacaktı. Yanlış görüşler ortaya atıldığı zaman yapılacaktı. Şimdi de bir yanlışa reddiye var, öbür yanlışa reddiye yok. Yine reddiyeler nasıl? Yarım. Ve reddiye veçine... Reddiye veçi, dünyevi kuvvetle alakalı. Yine dinle alakalı bir reddiye var mı? Yok. Halbuki dinle alakalı reddiyeler yapılsaydı, mutezileye de yapılacaktı. Cebriye'ye de yapılacaktı. Kaderi inkar eden Kaderiye'ye de yapılacaktı. Yahudiler Hristiyan cennete girecek diyenlere yapılacaktı. Hayrettin Karaman ekibine. Değil mi? Hiçbirine reddiye yapıldı mı? Ve yapılıyor mu? Yapılmıyor. Yardım geliyor mu? He? Yardım geliyor mu yardım? Yardımlar kesildi. Dönelim dinimize. Şu beyti okuyalım, tekrar edelim, kafamıza mıhlayalım, çivileyelim. Dert değildir gide dünya kaladin. Koltuk gitmiş, sandalye gitmiş, makam gitmiş. Dert değil. Dert değildir gide dünya kaladin yani dinimiz kalsın itikadımız kalsın eli sünnet inancımız kalsın da dünya gider gitsin bu dert değildir dert odur ki kala dünya gidedin ama dünyamız iyi koltuğumuz sandalyemiz sağlam ama inancımız gitmiş eli sünnet itikadımız gitmiş çoluk çocuğumuz bozulmuş gavurlarla dost olmuş helak olduk helak olduk Erzurum'a gidiyorduk işte geçen işte sohbete giderken Bizim Ömer Efendi kardeşimiz de Karagöl O da aynı uçakta denk geldik o, Yani denk gelmedik o tabi bileti ona göre almış da Arkada bir profesörle Büyük de bir profesörmüş İlahiyat herhal Odan bu ara kadar bizim sohbetlerimizden Bildikleri kadarıyla Hocam demiş Yahudu Hristiyanlar cennete gidecek mi demiş Fakat öyle de Direkt sormadım diyor senin öğrettiğin gibi sordum ben dedim ya öyle sorarsan yanıltırlar seni sen şöyle sor ya kendi dinini bırakmıyor Hristiyan kendi dinini bırakmıyor ama bizim peygamberimizde de yalancı demiyor o da peygamber olduğuna inanıyorum diyor ama kendi dininden de vazgeçmiyor bu cennete girecek mi bunu sormak da kolay iş değil ha anladınız mı ne diyorum ha kandırırlar sizi onu öyle sordum diyor öyle sorunca diyor tabi girecek dedi diyor ben de dedim ki diyor bizim hoca olmasa biz yapmıştık nasıl uyandırdı bizi bak ben burayı çakamazdım diyor hoca uyandırmasın. ondan sonra efendim ben de bir cevap verdim o bir cevap bir şeyler bir şeyler de, beni de gösteriyormuş önde de sen tabi bunu dinlersen diyormuş böyle sapıtırsın diyormuş <gülüyor> Sen diyormuş bunu dinliyorsun diyor mu cennete giremez diyorsun diyormuş. Yav kardeşim. O da diyor sinirlendim, minirlendim ama hiçbir bağırıp çağırmadım dedim. Deli misin ya? Bağırılıp çağrılır mı? Bağırılıp çağırmak yok. İlmi müdafaa ama senin de o profesörlerle uğraşacak ta ilmin de yok. E sonra da gittim diyor bizim arkadaşlar var sülaleden. Onlarla konuşurken onlara da dedim ki eee uçakta ce, yan yana düştük falan profesörle i̇şte, ha o seni çok düzeltmiştir demişler çok düzeltmiştir o çok akıllı adam çok düzeltmiştir seni demişler yahu beni az daha yamultuyordu demiş ya ama demiş ben demiş Allah'tan cübbeli Hocadan bir şeyler biliyorum da fakat diyor senin diyor dediğin nokta nasıl uyandırdın bizi yahu diyor ben onu nasıl anlardım diyor çünkü diyor ki bizim peygamberimize iman şart diyecek ya şart diyince siz de diyeceksiniz e adam bizim peygamberimize imanı şart koşuyor cennete girmek için ne yanlış var bunda diyeceksiniz halbuki ben ne öğrettim size diyeceksiniz ki adam kendi dininden teberri etmiyor dinini bırakmıyor sadece bizim peygambere doğrudur yalancı değildir diyor ama ittiba etmiyor o kendi dininde duruyor onlar onu söylüyor inanmakla. Yani uyumağa lüzum yok demek istiyor diye. Uyandırmıştım sizi ya. Epey sene evvel uyandırmıştım sizi. Ama bak e, o orada hemen. E, artık elhamdülillah. Dolu olursan birisi seni boş bulup da ne yapamaz? Sana bir batıl fikir dolduramaz. Ama boş olursan her gelen bir şey sana doldurabilir. 13'ün ilim yani bu da ders okuyarak Baş edemiyorsunuz O zaman sohbetle biz bu dersleri yapıyoruz Bu vesileyle ne yapacağız İnşallah itikadımızı kurtaracağız Dostluklarımız Allah için olacak Husumetlerimiz Allah için, Allah için olacak Muhabbetimiz lillah olacak Buzumuz Allah için. Allah için olacak Reddiyelerimiz Allah için olacak Nefis bu işlerde hiç Karışmayacak yani o adamın görüşünü reddedeyim de adamın itibarını azaltayım da zenginler onun vakfına yardım etmesin veya gelsin bizim vakfa yardım etsin veya onun sohbetini dinlemesin benim sohbetim dinlesin veya onun kitabını okumasın benim kitabımı okusun bunlar ne olur? nefis olur ve dünya olur Allah da yardım eder mi? etmez ama Allah için biz hakkı anlatmaya devam edeceğiz inşallah şimdi dersimiz Oca İmam Gazali, Hucetü'l İslam. Ne uğraştı bu felsefecilerle? Ne uğraştı bu batıl ehliyle? İbn Sina'ların, Farabi'lerin kültürüyle, efendim sapıkların inançlarıyla İmam Gazali'nin ne müdafaalar, ne mücadeleler? Bedavaya mı oldu? Kolay mı oldu Hucetü'l İslam? İslam'ın delili oldu bu mübarek zat. Dersimiz nereye geldi? Ee, nerede kaldı? Geçen de ders olmadı. He? Efendim Sallallahu Aleyhi sevgisiyle alakalı. Evet. Ondan evvelde elektrik şeyi oldu. 13'ün birkaç haftadır bu derse gelinmedi. Onun için şimdi dersin nerede kaldığını söyleyemezseniz ders başlamaz. Nerede kaldı? Hayır kitaptaki sıraya göre konuşmuyorum. Bir yerin ortasında kaldı. On üçün. E tamam işte kurtardım milletin namusunu. Helal olsun sana. <gülüyor> Şimdi dedi ki evladım dedi. Ha Dört şeyin ikisini dedik ikisini demedik. Onu konuşuyorum. Yoksa ders nerede kaldı sen ezbere mi bileceksin bu kitabı? Ama iki şey dendi. iki şey kaldığını konuşuyorum. Evladım dedi buyurdu. Ee, o e, şeye. Kendisine mektup yazan e, ilim sorana. Efendim çok da de derin e, şey, ilimler o gün verildi. Cevap verilecek soruların var, verilmeyecek sorular var. Yani verilmeyecek derken yazıyla anlatılmayacak cevaplar var. Şimdi sen soruyorsun işte Allah'a ulaşmanın zevki, manevi, husul, visal falan falan. E bunları ben sana dedim mektupla nasıl anlatayım? E, orada misallerde verdi. Bazı sorularının cevapları verilmesi mümkündür. Bunların e, çoğunu da nerede yazdık? İhya Ulumittin isimli kitabımızda yazdık. Burada da kısaca işaret edeceğiz. Bu küçük Risale'de, Ey Yüel Ey Oğul Risalesinde ne kadar ilimler verdi yani? İhya Ulumittin'in de özeti gibi, bütün kitapların özeti gibi bir şey. Salike ne vaciptir dedi. Kadveci maalese salik. Salik ne demek? Salik yolcu demek. Sülük yürümek, yola girmek demek. Selekeyes yeslüğü, Meslek de oradan gelir lügatta. Meslek tutulan yol, gidilen yol. Adam mesela senin mesleğin ne? Yani izlediğin yol, takip ettiğin, tuttuğun sanat dalı veya uğraşım dalın ne? Şalikene gerekir dört şey. Birincisi nedir dedi? Öyle sahih bir itikadın olacak ki, ehli sünnet vel cemaat itikadın olacak ki, 72 fırkanın inançlarındaki sapıklıklardan, bid'atlerden, reformlardan, yeniliklerden yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin üzerinde bulunmadığı inançlardan bir bid'at o inancın içinde olmayacak. Senin inancında ne olmayacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin yer olmayan bir yeni bir inanç itikat konusunda olmayacak. Bunu inşallah bu dersten sonra bu kitaptan sonra başlayacağız. Yine İmam Gazali Hazretlerinin eee ilgili eserini e, okuyacağız ders olarak. Tabi e, tabii çok itikad risaleleri var ama yine o manen kabul görmüş. Orada daha iyi maddeleriz. Ama ekseri sohbetlerde bu itikat konusu geçiyor. İkincisi nedir dedi? Bunları okudum size. Nasuh tevbesiyle Allah'a dönüş yapılacak ondan sonra zelleye dönüş olmayacak yani dönüş olmayacak derken ben tevbeden sonra döndüm günaha bozdum dersen ne olacak onu konuşmuyoruz senin tevbe ederken ki niyetinde ve azminde ve iradende bir daha bu günaha dönerim fikri olmayacak demek istiyor yoksa hakikatte fil vakıide ne olabilir bir adam tekrar günaha düşebilir ama tevbeyi yaparken ben bir daha düşerim diye düşünce ve niyet ve fikir ve plan olmayacak bunun da kısımlarını anlattım değil mi he kulakları Allah hakları işte benim namazlar vesaireler dolu <gülüyor> baya ilim anlattım o şeyde o derste ikinci madde şimdi üçüncüyle dördüncüyü okuyacaktık o vakit çok geçti dedim hızlı hızlı gidip de ne yapmayalım e, mevzuları eee hızlı şekilde geçip kafada kalmayacak şeye sokmayalım. Üçüncüye geldik. Ama aynı sohbette tekrar bir iki söylüyorum ki kayıt bakımından üçüncü neyin üçüncüsü olduğu bilinsin. Es salifü dersimiz üçüncüsü ee, nedir? İstillahül husumi bak dört şey vacip. İlk iş. İtikadı sahih. Bidatsız bir inanç. Efendim Tevbe-i Nasuh. Çünkü hep günahkarız. Dönüş yapmak. Üçüncüsü neymiş? Hasımlardan, alacaklılardan, hak sahiplerinden rıza almak. Yani helallık almak ve razılık almak. Bu aslında da tevbenin bir kısmıdır. Çünkü tevbede de bu şart var. Fakat bunu üçüncü madde olarak müstakil söylüyor. Hatta la yabgâ Ta ki kalmayacak, li'ahad'in kimse için aleyke, senin üzerinde hakkın bir hak kalmayacak. Ve bu, yani kemal inayet ve ihtimam meselenin önemine binaen tekrar maddeleştiriliyor. Çünkü kulun hakkı Allahu Teala'nın hakkından kat kat daha zor ödenir. Kulun hakkı Allah'ın hakkından büyük diyemeyiz. Bak, laflara dikkat edin. Allah'ın hakkı bütün hakların üstündedir. Ana baba hakkından da, karı koca hakkından da Allah'ın hakkı bütün hakların üstündedir. Fakat ödenmeye gelince hangi hak daha zor ödenir? Kulun hakkının ödenmesi daha zordur. Neden? Çünkü Allahu Teala kerimdir. Daha da fazlası. Ekramül Ekramindir. Keremlilerin en ufak bir bahaneyle kulunu affeder mi? Neden? hiç ummadığın yerden affeder mi? eder ya ne kadar hadis-i var ne kadar hadis-i şerifler var bu ümit verici konuda ama kullar Allah gibi cömert değillerdir Allah-u e, Allah Teala gibi efendim e, vasıflara, isimlere sahip değillerdir halbuki <gülüyor> tekalleku bi ahlakilla Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın bize emrediliyor. Ne demek? İşte Allah acele etmez, sen de acele etme. Allah affeder, sen de affet. Allah merhamet eder, sen de merhamet et. Allah sen de cömert ol. Şimdi Allah'ın ahlakıyla ahlaklansa bir adam ne olur? Melek olur. Melekten deftal olur. Fakat bizim bazı huyumuz Allah'ın ahlakına uyar, bazı huyumuz şeytanın ahlakına uyar. Hiç yakışmayan huylarımız var. Mesela cimrilik mesela kıskançlık mesela efendim, buğuz adavet, düşmanlık, nefret vesaire bundan dolayı e, bu cimrilik kuyuş, hırs, tamah tamah Arapçası da Türkçe'de tamah diyorlar, tamah karlık diyorlar tamah karlık bunlar Mevla'da olacak işler değil bizde olan şeyler bu da ne yapıyor? hakkını bağışlamamasını ona tavsiye ediyor. Şeytan, nefis. Adam helallık istiyor. Etmiyor. Rıza Rızalık istiyor. Razı gelmiyor. Ben senden ahirette görüşürüm. Yahu ahirette zaten düşeceksin kendi derdine mahşer kadar daha sıkıntılı bir yer var mı ya? Nereden çıkacaksın? Kimlerle karşılaşacaksın? Dostların arasında mı katılacaksın? Düşmanların arasında mı kendini bulacaksın? Yani amel defterinde neyle karşılaşacaksın? Cehennem gürlediği vakit mizanda durumu ne olacak? Sırattan geçebilecek? Yani ne kadar mühim meseleler var. Adama diyor ki ben senden orada görüşürüm. Yani ahirete inanıp, ahiret sıkıntılarına efendim, akıl yoran bir adamın ben ahirette seninle uğraşırım diyecek hali kalır mı ya? Kalmaz. E biliyorsunuz Fatıma annemizin bile Hz. Hüseyin Efendimizin Kerbela'daki kanlı gömleğini mahşerde getirip de hani bir hak e, sahibi olarak kan hakkını arama hakkı var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyecek? Ey Fatıma ben ümmetimi kurtarmaya uğraşıyorum sen onları cehenneme mi atmaya uğraşıyorsun? Kızına ne diyecek? Şimdi bunlar düşünüldüğü zaman yani ümmetçi bir bakışla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti kurtarma derdine e, e, baktığımızda ki onun sünnetine ittiba meselesi var. Ona uymakla emrolunuyoruz. Nefse uymakla emrolunmuyoruz biz. Habibime uyun sünnetine uyun felah bulun. E onun sünnetinde kin yok, gıl yok, ış yok. Ne diyor? Ben gece yatarken hiçbir ümmetime kalbimde bir kin tutmayarak uykuya dalar. ''Benim sünnetime uyabiliyorsan evladım, işte bu benim sünnetimdendir. Buna uy!'' Nerede? Kalbimizde kaç kişiye karşı kim ve nefret duygusuyla yatıyoruz? Ve uyuyoruz? Misvak kullanmak kolay. Al taze misvak, cart de naylonunu sarık kolay, ha, sardım kocaman bir tane. ''Gel yat bu gece yatarken kimseye kin tutma!'' Ancak Allah için olursa üstesnâ. Ama nefisle Allah'ı da birbirine karıştırma. Ondan sonra ben bu adama gıcık oluyorum ya. Niye gıcık oluyorsun? Nefret ediyorum. tipini beğenmiyorum. Şöyle yapıyorum. Ondan sonra da işi sıkıştırdım bu kenara. Allah için çok kızıyorum. Ulan ne oldu şimdi gıcık olmakla Allah için kızmak? Ne alakası var? Bu adam İslam'a ne zarar verdi? Müslüman'a ne zarar verdi? Bu adam İslam'ın aleyhine ne yaptı? Ne tahribat yaptı? Yani burada itikadi bir konuda ne sapıklık var? Yani burada gazap ve bu etme hakkında oluyor. Öbür türlü gıcık oluyorsun, mucuk oluyorsun. Neyle gıcık oluyorsun? Ne? Allah yaratmış onu da. Ben uyuz oluyorum. Bilmem benim. Olabilirsin. Bunu söylemek zorunda değilsin. Estağfurullah dersin, geçersin. Ama burada kanallar karışıyor. Yani nefis için mi kızıyorsun bu adama? Allah için mi kızıyorsun bu adama? Senin canını istemediği bir şey yapınca kızıyorsun. Ama senin canının istediği işleri yapsa, sana menfaat sağlasa, işlerini görse ama ehli sünnet dışı da inançlara millete telkin etse, aşlasa Sen burada kızacak mısın? Bana ne itikadı Allah'la kendi arasında. Ama benim işime çok yarıyor. İşte o zaman senin bu uzun Allah için de. Ama adam Allah için hizmet ediyor. Ehli sünnete hizmet ediyor dinimize hizmet ediyor ama senin şahsına bazı dokunan şeyler yapıyor yani senin menfaatına uymayan veya senin kıskandığın, haset ettiğin e, yükselmesini istemediğin bir konumda bir durumda, bir rekabettesin o, sen ona kızıyorsun e, bu adam Allah için sana bir zararı yok İslam'a, Müslüman'a, bir zararı yok e, sana uymayan yönleri var olmaz, bu Allah için olmaz onun için en yuhibbel mer'e kişiyi niçin sevecek La يُحِبُّوا illa لِلّٰهِ Teala. Ancak Allah için sevecek. Bu ancak Allah için sevmek çok şer ister. Çok şer ister. Şimdi beni seviyorsun, ben Allah için iş yapıyorsam beni seveceksin. Allah için vaaz ediyor, Allah için konuşuyor, Allah için kitap yapıyorsun İslam'a, dinimize hizmet ediyor, tamam. Bu Allah için seversen. Sonra biri, efendim, senin şahsına, nefsine uymayan bir iş oldu. Yolda karşılaştık, şurada karşılaştık, işim vardı. E, kafam yoğunudu, bilmem ne sen bana selam vermek istedin ben aleyküm selam dedim işte yok hocam gel resim çektirelim bilmem ne bir de bu resim şeyi çıktı şimdi selam vermeden resim çektirmek istiyorlar ya selamünaleyküm hocam efendi nasılsın demeden geliyor resim çektirebilir miyim sanki ben şeyim şarkıcıyım <gülüyor> ya mübarek adam selamünaleyküm falan demeden nasılsın diyeyim bir edebi var gel resim çektirelim niye çektirelim ya ya tamam bir selam verilir, şudur budur, bir adabıyla belki şey olur. E şimdi efendim ben senden resim çektirmedim. Telaşım var. Ben aslında kibar bir adamım. Yaratılış ve fıtrat çok nazik ve kibar bir adamım. <gülüyor> yani hakikaten insanları kırmam, hiç kırmam. Hele fakir fukaraya çok daha hürmet etmeye çalışırım. Fakir Fakirse, e, böyle kelli fellilerdense, fakir fukaraya daha itibar etmeye çalışırım. Çünkü benim, e, biz öyle dualarımızda Allahü'nü selüke fi'lel hayrat Ya Rabbi senden hayırları yapmayı isterim ve terkel münkerat günahları bırakmayı isterim ve hübbel mesakin fakirleri sevmeyi isterim Resulullah sallallahu aleyhi ve duasında ve Hazreti Cibril'in ona öğrettiği duada namaz ilmi halinde de olacak benim kitabımda dualarım kitabımda zannediyorum yoktu sonra namaz ilmi hali kitabımda yazdığımı hatırlıyorum çünkü bu Hazreti Cibril geldi ve bu duayı terk etme ve Mevla sana bunu gönderdi. Namazların sonunda bazı rivadelerde selamdan önce ezbere bilemezseniz namazda tabi Türkçe olmaz. Onun için e, ezbere bilmeyenler için selamdan sonra. Çünkü kitaba bakacak. Bu duayı terk etme diye Cibril'in vasiyeti var. Haktır bu dua diye vasiyetlerde var. Ve burada ne diyor? Hayırları yapmayı isterim. Günahları bırakmayı isterim. Ve hubbel mesakin. Fakirleri sevmeyi ister Bak fakirleri sevmeyi çünkü fakirleri sevmek ibadet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ya Rabbi beni fakir olarak ahini fakiren fakir olarak yaşat ve ahini ve emidni fakir olarak öldür ve hsurni fiyiz yumratil beni yoksullar zümresinde haşreyle. Ve bu duada da e, miskinleri yani yoksulları sevmeyi isterim. Ne demek? Kalbime o sevgiyi yerleştir ya Rabbi demek. Bu çok önemli bir dua. Ben tağfur ali beni bağışlaman isterim ve terhameni bana acıman isterim ve ila rabb te fitneten kulların hakkında bir kargaşa, bir fitne e, dilediğin zaman ki özellikle din fitnesi, inançların bozulması, itikatların perişan olması gibi bir Allah muhafaza eli sünnetten ayrılma tehlikesi gibi bir fitne dilediğin zaman kulların hakkında takbilni ileke gayran meftun, o fitneye uğratmadan beni fitnesiz olarak canımı al. Amin diye bu çok büyük bir duadır. Yani bilmiyorum sayfasını o arada bulabilirseniz bakın. Bana söyleyebilirseniz. Namaz ilminde olacak. Dolayısıyla şahsen bu duaları yapan biri olarak inşallah tutturmuşuzdur birkaç kere de tutturmuş bu kadar okurken bir kere tutturmuşuzdur herhalde. Dolayısıyla insanlara hürmetimiz vardır. Velakin yoğunluğumuz olabilir. O anında şeker 400 500 olabilir. Şimdi buraya gelirken 317 idi. Yukarıda ölçtüm indi 317 idi ben şekerim. Şu anda o şekil konuşuyorum işte Çoğu kere 400 500'den çıkıyorum burada. E burada bir harp sohbet işi az bir şey değil bu. Bir harp. Ne konuşacaksın, ne edeceksin atlatırsın bir şey dersin. Ona dokunur, buna dokunur. Gel içeri derler adama bir daha atarlar. Hay yani Allah muhafaza da. Allah muhafaza da. Sen de ağzını muhafaza. Sen de ağzını muhafaza işte. Bak geliyor geliyor geliyor. Geri gidiyoruz. E şimdi kardeş. Sen benim durumumu bilemeyebilirsin. E ben de oradan hızlı geçmiş olabilirim. Sen benim bunca hizmetimi, hayrımı görmezsin. Ben bu adamdan hoşlanmadım. Bu adam bozuk çıktı ya. <gülüyor> Kabak mı lan bu bozuk çıkacak? Karpuz mu bu? İnsan bu. Niye ka bozuk çıktı? Bir resim çektirmedi. İyi e, senle resim çektirmedi. Bozuk çıktı. İşte senin sevgin Allah için değil be kardeş Allah için olsaydı sen Allah için yapılan hizmetlere bakardın şahsına yapılan hareketlere bakmazdın ama sen hep kendin endeksli hareket ediyorsun bana güldüyse mübarek adam bana eğildiyse mütevazi adam sen, sen en şey öyle olma sen niye hep kendin et, etrafında dönüyorsun ya sen Allah için sev Allah için bu et bu adam Allah için kızılacak ne yaptı o zaman kız. Allah için kızılacak bir şey yapmadıysa sana ne yaparsa yapsın. Sen nefsin için nasıl kızarsın? Nerede? Kaç fırın ekmek yemek lazım? Yani imanın tadını tatmak için üç mesele. Zaten birincide takılmışız da. Yani Allah ve Resulü her şeyden sevgili gelecek. Orayı kim geçmiş? O eşiği. En yekûle Allah ve Resulü. Ehebbe ileyh min mâ Allah ve Resulü her şeyden bu her şey ne demek ya? Canın da bunun içinde ya. Biz nerede o eşiği geçeceğiz? İkincisi kişiyi sevdiğini Allah için sevecek. Zaten Allah'ın Resulü'nü her şeyden çok sevemeyen adam öbürlerini Allah için sevebilir mi? O makamı nasıl gelsin? Sonra kafirliğe dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin görecek. Üçüncü mesele imanın tadını tatmak. Onun için imanın tadını tattığımızı söyleyemeyiz yani. Hala biz Müslüman olduğumuzun zevkine varmış değiliz. Varanlar vardır. Varanlar vardır. Hakikaten Allah için adamlar mallarını, canlarını, her şeylerini feda ediyorlar cihat uğrunda ya. Kafirlere karşı İslam'ı müdafaa için. Şu Suriye'deki duruma bakın. Yani orada karışık işler var ama çok güzel ehli sünnette insanlar var. Şam ehlinde çok güzel ehli sünnet insanlar var. Fedakar insanlar var. Cefakar insanlar var. Allah adamı var yani. Ben gıpta ediyorum. Ben imreniyorum. Ben bakıyorum bizim durumumuz böyle değil. Biz böyle rahat yerde, serin yerde böyle oturup sohbet ediyoruz. Ama Allah için fedakarlıklarda işimiz zor yani. Bu baskıda her baskı böyle ise, Evet. i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor, ediyor. Resulullah buyur, sallallahu aleyhi ve sellem. Etani leite rabbi. Aman ya rabbi. Bir de bak, bir de bak. Hadis-i şerifin kaynağı da Ahmet bin Hanbel, Tirmizi vesaire. Hakim, acuri Diğer İbnü i Huzeymeler'de var. Dün gece Rabbim geldi diyor bana. Ha işte Şerif İbn-i Abbas. Rabbim geldi ne demek Rabbim geldi? Mekandan münezze olarak şanına yaklaşır bir şekilde tecellisi geldi. Ben de Cibril geldi diyorum ya. Dün gece diyor Cibril vasıtasız Rabbim tecelli etti. Bana dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ namaz kıldığın zaman Fekun söyle. İşte bu dua şöyle. Sayfa, Yalnız bir sıkıntı var. Bunu niye böyle yapmışlar ya? Bir dakika. Ha iyi iyi. Duanın okunuşu 86'da var. Şöyle. Burada duanın okunuşunu söylemezler. Adam başlayacak. Hani İbni Abbasin'den okuma. <gülüyor> yani sıkıntı orada. E, duanın okunuşu arkada var yani. Bu 85'te 86'da duanın okunuşu. Onu iki yapmışlar. Yani ben hazırlatıyorum. Tabii yapmışım yani iki. Elime sağlık. Evendim, eee Acuri Tirmizi ve hakimin diğer rivayetlerinde bu hadisin diğer kaynaklarında namaz kıldığın zaman bunu söyle. Altta da diyor: "Teallefeteallemu inne fevelledi nefsi ne innehunne hakkun. ey benim ümmetim bu duaları mutlaka öğrenin. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki gerçekten bu dualar haktır ve hakikattır Yani öğrenin diyor. İşte meraklı yok. Meraklı yok yani. Şimdi çoluk, çocuk, herkes seferber olmalı. Bu hafta herkes bu duayı öğrenmeli. Bir de haftaya kadar mesela sohbete geldiğimizde ne durum var arkadaşlar diye sorduğumuzda hocam namazın içinde selam vermeden önce okumaya başladık. Ezberledik bile. Diyebilecek bir insanlar görebilsek karşımızda. Biz de değer haktır hakikaten. Ne yapsak bu cemaate azdır derdik yahu bir şeyler söylüyoruz da bir şey tuttu derdik ya ve lakin her hafta ne dualar geçiyor dergide neler yazılıyor ne hazineler ne hazineler kitaplarda öyle konuşuyoruz konuşuyoruz aa bu kitabı hemen alalım hemen alıyor rafa koyuyor yeni çıkan kitap sende var mı hava atıyor bak bende var ama içindeki kitaptan ne var Kütüphanede kitap var senin içinde o kitaptan ne var onun için i̇mam gazali Gazali'nin içine döndüm. mübarek. i̇mam Gazali et-Talika diye bir eseri o. Bu et-Talika eseri ne demek? Talika yani e, ilave notlar alıyor kitapların kenarına. O hocasının söylediği bir izah şer, haşiye ne dersen de. Bunları doldurmuş doldurmuş doldurmuş, kocaman bir cüz olmuş böyle. Tabi o el yazılarıyla da çok şey oluyor. E, küçük bir şey de büyük şeyler yazılar olabiliyor. Ondan sonra eşkıyalar yolda çevirmişler kafileyi. Kafileyi yağmalıyorlar. İşte altın, gümüş arıyorlar, onu arıyorlar, bunu arıyorlar. Bu da molla. Ama bayağı ilim tahsil etmiş, yüklü yani. Her tarafta hocaları gezmiş, şeyhleri falan, notları tutmuş. Ondan sonra bunun şeyinde almışlar, defteri. Ondan sonra gitmiş eşkıya başını bulmuş. Eşkıya başının arkasında gidiyormuş öyle. Demiş, ne geliyorsun be demiş Demiş ne olur demiş be, Bu size yaramaz ki demiş Ne anlayacaksınız demiş bundan e sen ne anlıyorsun demiş bundan Eşkıya başı. Ne anlıyorum oğlum demiş ya ömrümü buna tükettim Bütün ulemanın notlarını buraya koydum Dünya kadar ilim var bundan demiş ne anlıyorsun E demiş şimdi ben bunu aldım Ne olacak senin ilimlerin demiş Öyle ilim olur mu demiş Eşkıya başı söylüyor Kitabı aldım elinden Senin ilim sıfır kaldın demiş ya ne anlattı koy elimden demiş ya, sen söz ver bakayım demiş, bunlara bezberliciğe demiş geri vereyim sana demiş ya, <gülüyor> ya dolu ilimler o eşkiya başından kurtuldu, Mahmud dönemi dönemiyor, ne büyük alimlerden İmamı Cüveyni'lerden nelerden İmamı Haremle'inlerden okudu hep, ondan sonra al demiş, ver demiş, bu mollanın demiş kitabını verin demiş, e, o zaman eşkiyaları da adaletliymiş ya. Yani. <gülüyor> Şimdi efendim. İlim. nerede neredeki kalbindeki gönlündeki göğsündeki itikat nerede itikat beynindeki fikrindeki itikatın ne ehli sünnet ve cemaat mevzu ne anlatabilir misin e dur itikat risalesine bir bakalım Lan kardeşim itikat risalesini mezara mı indireceksin mezarda meleklere dur bakalım bir cevap vereyim onu mu açacağız kafana soksana itikat risalesini zaten kısa yazdık onu ki soru cevap soru cevap Tam mezebini bilmiyorsun itikatta. Maturidi Matur kim diye bilmiyorsun ya. imam mı? Ebu Mansur'u maturidi İmam Hüda. Koca İmam Maturidi'den haberin yok. Ya o cevher ben, ben zaten imamım imamım mezhebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem derim geçerim. Belki de geçersin belli olmaz. Belki ben takılırım çok bildiğim için. Sen pişebilirsin dümdüz gidersin. Onu da bilmiyorum yani. Ama kardeşim e, koca karı itikadı güzeldir. Ama sen koca karı değilsin. Sen koca karı değilsin. Sen her şeye akıl fikir yorup, yorulup, internetlerde gözlerin yorulup, fuzuli şeyler okumaktan dinlemekten kafan tıkanıp, bu ilme gel sıra geldiğinde beynim almıyor diyorsun. Sana Allah koca karı muamelesi yapmaz. Ne muamelesi yapar? İnternetten ne kadar bilgin var ona göre muamele yapar. Tamam? Her şeyden haberim var. Buna gelince mi kocakarı itikadına giriyor. Mevla bu böyle şey olmaz. Efendimiz derdi ya, yarın ahirette kurtulmak için dese gibi adam. Ya Rabbine var. Ben ahmaktım ya. Manyağın biriydim ben ya. Ben salam ya. Hani Mevla'ya böyle niye diyor? Bana manyak muamelesi yap. Her zaman Bakırköy'den rapor getir. Böyle iş mi var. Bakırköy'den de saat rapor getirsen Nice akıllılar da deli raporu alıyorlar biliyorsun. Bir biz almadık yani birçok deli raporu var hapse girmemek için. İsimlerini vermeyeyim çok önemli isimler var. Onun bunun aleyhine yazıyor. Girmemek için hapse deli raporu alıyor. Bana da ondan sonra diyor ki sen niye benim gibi konuşmuyorsun? E deli raporum yok ki. <gülüyor> Senin gibi konuşacağım da deli raporum yok. Zaten akıllı rapor ile üç kere hapse girdik çıktık. E, ya deli raporumuz da olmayınca hep hapse girin hapisten çıkamayız. Kendi almış kapı gibi deli raporu. Benden akıllı. Birkaç kişi var öyle tanıdım. E şimdi ondan sonra benim gibi konuş. Ya seni gibi niye konuşayım? Hakkı doğruyu konuşayım da illa senin üstüplan konuşmamalıyım mı? Ona buna ana avrat. Niye söyleyeyim canım? İlmi bir adet diye konuşuruz. Hakaret etmemize bir gerek yok. Ağzımızı bozmamıza bir gerek yok. İlim meclislerine yakışan şeyler değil. Evet. <gülüyor> İnşallah o dualarla amel edin inşallah. Yani o, bu duayı sayfası söyledikçe bu buldular. Şimdi üçüncüsü neymiş? Hasımlardan rızalı kalacaksın, kimsenin senin aleyhinde alacağı hakkı kalmayacak. E bu elden geldiği kadar yapılacak. Gelmezse ahirete bırakılacak, yani Mevla'ya havale edilecek. Ya Rabbi, benim bilmediğim bir hak sahibi var da, ahirette karşıma çıkacaksa, ben onu bilsem gideceğim, fizanda olsa, elini ayağını öpeceğim maddi manevi ne gerekirse yapacağım helallık almaya çalışacağım ama olur ki benim unuttuğum bilmediğim veya bazen öyle de şeyler oluyor adama e, bilinçsiz bir şekilde vurdun e, omzun değdi hak ama sen kasıtlı yapmadın diyelim adam da sana kafası bozuldu sen de uçağa yetişeceğim diye hiç adama özür de dilemedin hakkını helal et edemedin. dümdüz gittin oradan bile takılabilirsin ahirette oradan bile takılabilirsin ahirette öyle böyle pat köyük yürüme yani e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden görmüyor musunuz o kadar hadis duyuyorsunuz o oradan öbür noktaya geçmiyor musunuz hani ya Resulullah senin işte bastonunun ucu bana değdi Resulullah kalktı adama çak diye vurmadı ki o e, de anlattığımız bu Kâşi Hazretleri'nde olsun diğer birçok bazı sahabede böyle şey var kısas istiyorum meselesi hani mührü şerifi görmek için, mübarek sırtını öpmek için veya mübarek derisine temas edip cehennemden kurtulmak için tabi sonra çıkıyor meydan ama e, kısas istiyorum ee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyur kısas sen de bana dokun ama ben e, sırtım çıplattı senin sırtın giyinik tamam o zaman çıkarayım ya bunlar ne diye dinliyorsunuz bunları siz temsil diye mi dinliyorsunuz yani bu dersleri oradan anlamıyor musunuz ki bastonun ucunun birine değmesinden hak oluyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde ne konuşuyorsun? Yani hak yok ki burada derdi yoksa. Demek hak oluyor. Ama sen pat, küt gidiyorsun. He? Ortalığı yara yara, kıra döke gidiyorsun. Hep hak. Ha işte öyle bir şey olursa Allah'a havale edilir. Mevlada bağışlar. Yine yakında birçok hadis-i şerif gördün mü? Hadis-i şerifleri bildiğim hadis-i şerifleri yani sen iyi niyetle hasımlardan helallık almak için gayret ettiysen veya dua ettiysen Mevla seni kurtaracak mı? kurtaracak ama elinden geleni yapma, yapmak şartıyla adamı bulacaksın helallik isteyeceksin adam razı gelmedi parayla kanaat etmedi efendim ya vurduysam gel vur iki kere yani kısasa kısas. yok ben seninle ahirette görüşeceğim şimdi bu adamla ne yapacaksın Sanki kendisinin sicili çok temizmiş gibi sanki kimsenin onun üzerinde hakkı alacağı ondan yokmuş gibi senle ahirete havale ediyor. E seni de başkası ahirete havale ediyor. Böyle ne olacak? O zaman tabi Mevla orada devreye girip senin iyi niyetini sömürdüğü için, istismar ettiği için e, ve derdi e, üzüm yemek değil bacıyı dövmek olduğu için o zaman Mevla onu e, o helallığı alır. Nasıl alır? Adam mahşerde sıkışmış, e, cehennem gürlüyor bir yandan, sırattan düşme tehlikesi var, mizanda günahı ağır gelme tehlikesi var. Böyle yandım yanacağım derken bir yukarı bak bakalım diyorlar. Bir de bakıyor bir köşkler bir saraylar görülmemiş. Aman Rabbi, hangi nebiinindir veya hangi şehidindir diyor. Bu hadis geçiyor. Mevla da ne buyuruyor? Yok hiçbir peygamberin şehidin değil bu makamlar. Senin de olabilir. Ya Rabbi nereden alabilir şey Adam o korku içinde yanmayı düşünürken böyle bir makamları görürse o bu dünya kadar cennet, köşkler, saraylar yani cennette de özel makamları görürse bu adam atlamaz mı oraya? Atlar. Şimdi burada konuşuyor. Burada tuzu kuru olduğu için konuşuyor. Orada sıkıntıyı görünce Ya Rabbi ne demek? Bu benim olsun da ne ne olsun? olsun? Ne, ne istersen verin. E tamam şu adama dünyada hakkını helal etmedin adama amma uğraştırıyorsun helal et şuna da git şuraya ha, helal olsun ya Rabbi helal ibbe olsun <gülüyor> lazların öyle bir lafları vardır helal ibbe olsun derler hibbe de şettesiz aslında da hiç böyle konuşuyorlar ya işte o zaman Mevlam hadi sen de git cennete onu da tut kardeşinin elinden o da gitsin sen de git Niyetleri iyi olursa ameller salih olursa yollar aranırsa İslamiyet insanlara çareleri tükettirmiyor, çareler üretiyor. Ama bu kadar ayet, bu kadar hadiş, bu kadar ilim, bu kadar sohbet, bu kadar ders niçin yapılıyor? Hepsinde bir çözüm yolları var. Kendi kendimize bu işi dar etmeyelim. Ama bile bile hukuksuzluk, bile bile zulüm ve elden geldiği halde helallık almamak bunların hakikaten çözümü yok. Yani yani Tezkiratül Kurtubi'de, İmam Kurtubi Hazretleri e, kitabında beyan ediyor. Devenne racülen lev sevabı şeb'ine nebiyen. Bir adamın 70 peygamber kadar sevabı olsa Şimdi bir adamın 70 peygamber kadarı bırak, bir peygamber kadar bile makamı olabilir mi? Makamı olamaz. Sevabı olabilir mi? Yani amel hesaplamasına bakarsın, bir peygamberin yaptığı kadar amel etmiş. İsrail oğulların' duymuyor musunuz? 600 sene, 700 sene ibadet silme ibadet 30 sene itikaf yani sevap tabi hla mertebe dereceyi konuşmuyoruz. Zahiren hesap yapıyoruz matematik olarak iki kereyi 4 hesabıyla 2 rekat şu 100 rekat bu. şu kadar gün orucu şu. bu şekil bir matematik hesabıyla 70 peygamber. Yani diyelim ki 70 tane peygamber 70 yaşında ölmüş. Bu adam da o sırf ibadet yapmış ama 700 sene yaşamış. Yani bunlar oldu tarihte de. 70 peygamberkede amel olsa bu bir de faraziyedir yani olsa. Olabilir ama. Makamı olmaz. Sevabı hesaba göre olabilir. Velev hasmın binısvı danik Ama o adamın karşısına da bir hasmı çıksa hak alacaklı yarım kuruş Yarım kuruşluk alacağı Ne olur? Lem yedhulil cennete Hatta yurduya Hasmı hu Hasmını razı etmeden Cennete giremez Orada da O yarım kuruşu adam ondan ne kadar sevap getirir biliyor musun? Birkaç peygamber kadar Sevap alabilir yani Niye? Ne derse verecek ne yapacak? Giremiyor cennete Cennete giremiyor Bu sefer orada para geçmez ne geçer? Sevap geçer. En ne etmemek lazım yani? Bu kadar sevap kazanıp da efendim ha başkalarına da yedirmenin ne manası var? Ve bakın burada bir e, Hadimi Hazretleri rivayet ediyor. Zannedersem İmam Kuşeyri Hazretleri'nden e, naklediyor. Bir kuruş yani Türk parası şimdi kuruş yine başladı zaten. Değil mi? Kuruş eskiden yoktu. Bir kuruşa ne alınır diyor? 700 makbul namaz gider diyor. 700 makbul namaz. Bir de bakacaklar 7 bin namazdan 7000 bin namazdan makbul namaz ne kadar çıkıyor? 700 makbul namaz bir kuruşa gider diyor. Yani hesabı var bir de. Öyle sen de diyorsun ki bir kuruş. Alacağın kadar konuş. Neymiş bir kuruş? Bir şübu an Allah Ver şuna bir sübhanallah. işte ver şuna bir sübhanallah olmuyor işte orada. Her şeye bir ölçü koymuşlar. 700 makbul namaz gidiyor diyor. Bunlar İmam Kuşeyri kafadan konuşacak adam değil ki kitapta görmese, rivayet ulaşmasa ona nasıl diyecek bunu? Çünkü bunlar sayılar asla kafadan konuşulamaz. Mutlaka rivayetten gelir. Efendim 700 makbul namaz hasma verilir. Zor iş. Efendim. Sen diyor şuraya baksana. Nefsili bir hesaba çek. Gündüzleri oruç tutuyorsun. Bizim cemaat da maşallah oruç falan fazla var bizde değil mi? Perşembeler, pazartesiler, 3 aylar geliyor şimdi. Haram ay oruçları. Ben de teşvik edip duruyorum. Siz de sevaba çok merak bir milletsiniz. Dolduralım şeyleri, ahirete yükümüzü diyorsunuz yani. Hakikaten. Sen diyor bir hesaba bir başlasana diyor. İmam Gazayi Hazretleri. Eee denersek, hesap denesek went ala gündüz oruca devamdasın ve kıyamül leyl teheccüt namazına devam. Yani 60 sene 70 sene teheccüt kaçırmamış Allah'ın kulları var. Kaçırmamış da var, uyumamış da var İmam-ı Azam gibi. Devamlı ibadet. Ama şimdi İmam-ı Azam'dan falan farkımız var veyahutta diğer teheccüt kılan evliya'dan farkımız var. Teheccüt kılıyorsak da, nafile tutuyorsak da şimdi bak şimdi bak. bir gün veya bir gece geçmez ki mutlaka müslümanların gıybetiyle ilgili bir şey konuşmuşsundur diyor hepimizin sıfırı tükettiğimiz noktadayız hatta sıfırın altında kaç derece olduğumuzu tespit edeceğiz. istediğin kadar gündüzleri oruç istediğin kadar teheccüd kıl istediğin kadar salih amel yap peki Müslümanların gıybetiyle ilgili, yani yanında olmayan bir Müslümanın hoşlanmayacağı bir kelam. Konuşuyor musun, konuşmuyor musun? Yanında olmayan bir Müslümanın, bir Müslümanın, velev ki yaptığı iş olsun. Zaten yapmadıysa iftira. Velev ki yaptığı bir kötülük olsun. Onun olmadığı yerde, hoşlanmadığı bir şey hakkında. Konuşuyor musun, konuşmuyor musun? İşte diyor o bir gıybetin bile ne yapar? Senin o gün ve gecedeki hasenatının tümünü yiyip bitirir diyor. Ya biz nereye çalışıyoruz arkadaş ya? Biz nasıl bu işi düzelteceğiz? Bir kürekleri, iki kürekleri, bir sahili nasıl bulacağız? İşte uyanıklık yine yine ilimle bir şeyler çözeriz. Ama size de çok açık vermemek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bazı müjdeler verdi sahabe-i kiram çıkalım müjdeleyelim dediler. E beş beşirun nas mi ya Resulullah? La verme bu müjdeyi dedi. Niçin den yette geliyor. O zaman buna dayanırlar, ameli bırakırlar diye. Ama o sahabe ölmeden evvel ben de emanet gitmesin diye vasiyet mahiyetinde hadis-i şerifi rivayet edip ölüyorlardı yani mübarekler nasıl ki biz kelime-i şehadet getirelim ölelim diyoruz ya mesela sahabedeki hadis şuuruna tebliğ şuuruna bak ki bunlardan bir tanesi İstanbul'da yaşandı biliyor musunuz vefatından evvel son hadis rivateti Eba Şeybetel Hudiri Hazretleri bu surun dibinde yatıyor hani geçen ziyaret ettim attım facebook'ta gördünüz mü resimleri niye atıyorum onları İstanbul'da buralar var Siz nasıl atıyorsunuz lokantada yerken Çekmiş çababı Atıyor ona Ne o? Instagram, Instagram Atmış ona O da ona bakıyor Vay anasını nasıl götürüyor budu ya Ama ne ayıp şeyler be Ne yüzsüzlükler be İnsan yediğini resmini çekip öbürüne gönderir mi? La havle ve la kuvveti İlla billah ben böyle bir şeyler şaşırıyorum ya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 Atla teve ya? Şu kadar et bile zor yiyemiyorum. Ha yenebilir haram demiyorum yani. Benim iştah meselesi. Ve lakin sahabe kabirlerine atıyoruz. Neden? Ee, ayvansaray deniyor oraya değil mi? Surun dibi ayvansaray. Toklu Dede Hazretlerinin, Hazreti Fatih'in hazirede görevli kıldığı sahabe kabirleri <gülüyor> mübarekler. Ebu Şeyh bin Hazretleri, Ebu Said el-Khudri Hazretlerinin meşhur sahabinin kardeşi olma rivayeti vardır e, siyerde. Ebu Said el-Khudri'nin de makamı vardır Kariye Müzesi'nin yanında ve lakin o kabir değildir. Ebu Said el-Khudri'nin radıyallahu anh, kabri şerifi efendim Medine-i Münevvere'dedir. Orada hatta bellidir. Hazreti Osman'dan ileri giderken bir duvarın içindedir. E, Ebu Şeyh Hazretleri Sorun dibinde artık üzerlerine ateş atıyorlar ya o bizanslar ateşler şeyler falan yanıyorlar yani ee, ölmek üzereler mübarek zaten o yattığı gibi tam kıbleye yüzü dönük değil çünkü o yattığı gibi gömdüler yani elbiseleriyle zaten şehitleri tam vefat edecekti orada gençlerden birini gördük gençlerden biri de tabiinden tabi işte sahabeyi gördüğü için o anda tabiin oluyor otomatikman tabiinden biri görüyor ey genç dedi tam ölüyordu Son nefeslerinde adamlar hani biz iman kelimesini kurtaralım. Halbuki o Resulullah'ın vasiyeti veya emanetleri varsa diye o zamana kadar da müjdelememiş Hz. Ebû Çeybe. Dedi ki gel dedi gencin birine. O zaman da bir şey dememiş. Tabi savaşa gelmişler. İçinde sahabe var. Tabiim var. Yani gençler var. Çünkü harbe ekseriyette gençler gelir. 20 yaşlarında 18 yaşlarında civan delikanlılar tabiinden ne mübarek zatlar var tabi. Ama onlar da ben kendini reklam yapan ben sahabeyim şuyum bim diyen insanlar değil. Mahviyet üzere kendini gizlemişler. O arada tanınmıyor. Dedi ki gel dedi gence geldi bir genç yanına o rivayet ediyor. E, sahih kitaplarda geçiyor yani İbni Abdülber'in falan kitaplarında. E, dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesindenim dedi. Ona ben Ebu Cehbim ben sahabeden biriyim dedi. O tanımıyor onu. Ben de bir emanet var öl ölmek üzereyim dedi. Bunu emaneti sana teslim edeyim işte İstanbul'da yapılan bu rivayet şu surun dibinde o vefat ettiği yerde son nefesine yaptığı bir hadis-i şerif rivayet eden sahabe bile var İstanbul'da efendim orada ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ben işittim ki kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Resul olduğuna şehadet getirirse buyurun eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden tabi bunda ne gerekir iman gerekir ondan sonra itikat gerekir teferruatı var tabi ama bu şahitliği yaparsa ne günahı olursa olsun ama ne günahı olursa olsun mutlaka cennete girecek dedi. bak sırf, ha, sırf Bak bir amel şartı yok orada e bu hadis-i şerifi etti tabi niye o zamana kadar geciktirmiş işte demin dediğim müjdeleyelim mi güvenirler amel etmezler geciktirin ama sahabe son dönemlerinde mutlaka artık o vasiyet o emanette gitmeyeyim diye e, söylediler bu adetler. Şimdi onun için ben de size her şeyi söylemeye münasip görmüyorum ama mesela ben sabah akşam hiç bırakmamaya çalışıyorum. Başka neleri bıraksam da onu hiç bırakmamaya çalışıyorum. Neyi bırakmamaya çalışıyorum? He? Şey diyorsun, var ayrı tabii ki O sabah namazından sonra ayağını değiştirmeden akşam namazından sonra ayağının şeklini değiştirmeden yani dünya kelamı konuşmadan 10 kere la ilahe illallah ve hdehu la şerike leh levul mulku ve levul hamdu ve ve ala kulli şeyin kadir yuhyi ve ümit ve ala kulli şeyin kadir o rivatte yuhyi ve ümit de var yuhyi ve ümitü ve o Allah Külçe'nin kadiri. Yani sahih metinde yuhyi ve Ümit de var. ona uymak lazım. On kere derse, tabii müjdesi var, şusu var. O gün akşama kadar, o akşam okudu sabah kadar, kötülükle karşılaşmaz falan falan falan. Çok az hadislerde geçer bu müjde. O hadiste var. Velem yembeğ. Ben bunu anlamıyordum. Anlamıyordum çok zaman sonra anladım bunun manası neymiş velem yenbeğ lizen bine yudrike el yevm illa şirke billahi teala hiçbir günah bu amelin karşı işte onu sayıyor şu kadar sevapları sayıyor orada on köle azadına denktir vesaire hiçbir o gün veya akşam okuduysa o gece yapacağı hiçbir günah e burada gıybeti de var işte yani neyse yapmamak lazım ama neyse şimdi hiçbir günahın o amelin sevabını yetişip bozdurması hakkı ve selahiyeti yoktur hiçbir günah ille şirke billahi teala ancak o gece cavur olduysa Allah'a ortak koştuysa o sevap bozulur ortak koşmadıysa ne günah yapsa o sevabı bozduramaz yani şunu, onu ben onun için hiç bırakmıyorum. Neden? İşte böyle bir gıybetle, bir şunla, bir dedikoduyla, bir bilmem neyle hepsi gitse yine açıkta kalmayalım diye. Allah razı olsun. Hepsi gitse yine açıkta kalmayalım. Ne kalsın? Bir on köle azadı gibi çok yüklü bir gallabi bir sevap kenarda dursun. Ama biraz da zor. Hemen dünya kelamı konuşmak istiyor adam orada. O on tane. Bir de ayağının şeklini hemen ayağının şeklini değiştirse olmaz. Ama tabii çok ağrım var, sancım var. Benim gibi e, benim parmaklarım şey kaldıramıyorum böyle. Yani böyle yapıyorum da secdede sağ dikemiyorum. Şekerden tabii senelerin tahribatıyla tamamen hisler kaybolmuş. Ayrı bir şey. Hastalık ıı, ayrı. Bunun dışında ayağının şeklini namazdaki oturuş nedir? Sağ dikiyorsun, solu yatırıyorsun. O şekil bozulmadan dünya kelamı hiç konuşulmadan, şeyde de aynı var Allah ecir nimine nerede da yedi kere İbn-i hadisinde geçer dünya kelamı kimseyle konuşmaz ama tam o sırada da mutlaka ya bir telefon geliyor ya bir kapı çalıyor ya hanım seni konuşturmak istiyor ya birisi bir şey soruyor cemaattan tabi camide cemaatle kılmanın çok faydası var ama diyanetin camilerinde de bunlar okunmuyor tabi Neyse onlar sünnete kaksalar da sen ne yapacaksın? Oturup kendin okuyacaksın. Böyle bir, bir iki şey de daha var. Ya onlara bakayım da. Bir iki amel var ki ne günah işlesen bozduramıyor o sevabı. Böyle bir şeylerimiz olsun yoksa açıkta kalma tehlikemiz var. Şimdi diyor ki sen diyor gündüz oruca devam etsen, gece kıyama devam etsen... Ne bir gün ne bir gece geçmiyor ki senin lisanın üzerine Müslümanların gıybetinden öyle laflar cereyan ediyor ki cemiyet hasenatını tüm cevaplarını kaldırıp götürebilir ya diyor bir de başka günahların ilave varsa şimdi açığa gitti üstüne ilave bir de haram yediysen veya şüpheli bir şey yediysen veya yani birçok başka günahlarda yaptıysan onlar da ilavesi e sen diyor boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkının kısas yapılacağı bir günde bu haklılardan bu zulümlerden kulaklarından kurtulabileceğini nasıl umabiliyorsun korkmak lazım açığa düşme tehlikemiz var ey miskin diyor ey zavallı amel defterin önüne getirildiği zaman canın çıkmış oruçlarla namazlarla umrelerle haçlarla Paraları vermişsin, vakitlerini vermişsin. Çok cevap kazandım sanmışsın. Ama bakmışsın ki defterinde onlardan eser yok. O zaman eyne hasenati, nerede benim cevaplarım diye hayflanmışsın. O zaman sana senin cevapların nuklet ila sahife duhusama ki alacaklılarının defterlerine nakledildi. Alacaklılarının defterlerine nakledildi. dendiği zaman. Bir de sen defterine bakıp da başkalarının günahlarını o defterde bulursan. Niye bulayım ya? Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Kendine lehama kesebet ve aleyâ mektesebet. Bu nasıl oluyor Hoca Efendi? Bu hadis ayete uymadı. Nereye uymadı? Senin aklın anlamadı. Senin adama ödemen var. Sevapların bitmiş. Alacaklılar bitmemiş. Cevapların bitmiş sıfır müflis kimdir hadis-i şerif bunu söylüyor etedrune menil müflisu müflis kimdir dedler men la me direm parası bulu kalmamıştı. o dünyada ahirette kim İşte bu Cevaplarla gelmiş alacaklılar başına gelmiş hepsini vermiş sevaplar bitmiş alacaklılar bitmemiş bu sefer ne oluyor e bu hadis-i şerif sahite geçiyor nasıl ayete ters düşsün ki sen ayeti doğru anlatsana o zaman yine senin kazandığın sana. Neden? Sen o adamın aleyhine gıybet dedikodu ve iftira yaparaktan ne yaptın? Bir günah, bir cürüm kesbettin. Ve aleyha mektesebet. Kazandığın günah senin aleyhine olmayacak mı? Olacak. E nasıl olacak aleyhine? Bu adamın aleyhine konuştun. Konuştun. Hak terettüp etti mi? Etti. E senin aleyhine nasıl olacak şimdi? Sevabını verseydin senden eksilecekti. Aleyhine olacaktı. E sevabın kalmadı ki veremiyorsun. O zaman Arkadaşının alacaklısının günahlarından alınır. Buna yüklenir. Ne oldu? Sevapların gitmesiyle kalmadı. Bir de günahlarla dolu görüyorsun. Ya Rabbi adil seyyadun Ya Rabbi bu ne biçim günahlar? Hayatımda yapmadım ben bu günahlar. Hakikaten yapmamış ha. Adam hacı. Mekke'den çıkmamış. Tek çıkmamış fakat devamlı tır tır kıybet yapmış. Tavaf kıybet, say kıybet. Hacılar oturuyorlar ya böyle tır tır tır tır hep dedikodu. Kıybet yapmış. O şöyle yaptı bu böyle yaptı. Milletin günahlarını yüklemiş. Bir de sayfasına bakmış. Ana ne var? Livata. Üş. <gülüyor> ya Rabbi pembe öyle bir bilmem nelik yapmadım yani. Nokta nokta. Ben böyle nokta noktalık yapmadım yani. Ebedi yapmadım yani. Yapmadın ama sana ne herifin bilmem nesinde ne kıymet yaptın. Ne kıymet yaptın? Sana ne? Homoseksüelmiş, lezbiyenmiş, eşcinselmiş. Sana ne? Ya <gülüyor> <gülüyor> havle illa il azim ya. Sana ne? Bir olmama ihtimali var. Canlı yayında görmedin çünkü. Olmadıysa bir de iftira. Üf. Vardıysa konuşmak caiz mi? E var herif bilmem ne bilmem neyse, bilmem ne işte bilmem ne diyorsun bak bilmem de işte bilmem bilmem ya ne karıştırıyorsun adamın yatak odasını sicilini özel hayatını defterinde bütün o pislikleri görmek mi istiyorsun ya bu adamın günah bana niye gelsin bu zaten gavurun biri e sen şimdilik adama bir de gavur diyorsun adam istediğin kadar günahkar olabilir ama haramı haram bilirse kafir olmaz ehli sünnete göre. Sen nasıl adama yavur diyorsun? Her günah düşebilir insan. Nefsine uyabilirler. Herkesin kendi göre ayrı bir müptela olduğu günah vardır. Ya çok tehlikedeyiz. Bir defa hele de böyle zina veya zinadan sonra bu eşcinsellik gibi konularda konuşmaya, sövmeye, hakaret etmeye, teşhir etmeye kendimizi haklı görüyoruz. Sanki İslamiyet bize hak vermiş bu rezil adamları teşhir edin diye hiç öyle bir hak vermemiş İslamiyet ve haram etmiş ırzları yasak etmiş ırz demek onun haysiyetini rencide edecek şekilde konuşmak demek İnne maalekum ve dimakum ve arazakum bak ne dedi ve dahatçında hutbesinde ne dedi ki diye mi kumada bu gününüz arafe günü nasıl haram haram Arafat'ta ihramda herkes haram her şey ihram yasakları nasıl yasak gidip Arafat'ta tırnağını kesip de haccını bozar mısın koku sürüp de ihramdan çıkar mısın ha, Arafat bitmeden kurban kesmeden farz tavafın yani farzlarını bitirmeden e çıkmazsın niye yasaklar var bugününüz nasıl haram fi şehrin bu ayınız nasıl haram Zilhicce, he fi beledi bu şehriniz mekke nasıl haram ...otu koparılmıyor ya... ...nasıl haramsa... ...kanlarınız birbirinize... ...öyle haram... ...mallarınızı haksız yere almak birbirinize... ...öyle haram... ...ırzlarınız birbirinizin hakkında... ...aleyhinde... ...namus veya haysiyet ve şerefini... ...rencili edecek konuşmalarınız da... ...aynı haram... ...kat kat haram... ...Mekke gibi, Zülhikçai gibi... Haram şehirde, haram ayda, haram gündeki haramlık kadar haram. ırzlarımız. Biz nasıl milletin ırzı hakkındaki çenemiz? Konuşmalarımız nasıl milletin ırzı haşistiyeti hakkında? Dır, dur dur dır, dır, dır. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Milletin gizli kamera koymalar, milletin ne yaptığını çekmeler, ondan sonra konuşmalarını dinlemeler, ondan sonra internetlere atmalar, ne namussuzluklar bunlar, ne namussuzluklar. Bu zalimleri helak eyle ya Rabbi. Abi. Milletin ırzıyla, haysiyetiyle, teşircilikle uğraşanları teşhir eyle ya Bu ne bela ya, bu ne bela ya. Yani ne kadar ha haramlığın daniskası bu ya. Allah Resulü'nün en çok sakındırdığı, sahabenin en çok korktuğu işler ya devleri gözleme gözetlemek ve <gülüyor> la tececcesu ayıp araştırmayın müslümanların avretini aramayın mentebe avratil müslimîn müslümanların ayıplarını avretlerini arayanlar tetep ve Allah ra'a Allah da onun ayıplarını arar. Allah senin ayıbını ararsa senin yaptığın istihbarata benzemez. Hatta yefzahhu Allah fi beyti Allah onu evinin ortasında en gizli yerde bile rezil edip ortaya çıkaracaktır. Kıyamet günü dost düşman huzurunda teşhir edecektir. Fuzuhu dünya ehvelinden fuzuhu ahirete. Dünyanın rüşvaylığı ahiretin rezilliğinden ehvendir. Sen adamı dünyada teşhir ediyorsun ama sen yarın mahşerde teşhir olacaksın. Senin işin ne ya? Gavur bile olsa, dinsiz bile olsa, münafık bile olsa ne olursa olsun sen bunu ne, gizli kamera nasıl koyarsın ya? Sesini cihazını nasıl koyup cebine koyup adamı konuşturup dinlersin ya? Bunlar nerede var? Hangi dinde var? Hangi kitapta var ya? bunları yapan kafir olur demiyoruz bak çünkü müslüman her günah yapabiliyor işte ama helaldir derse meşrudur derse benim ali gayelerim var derse ulvi menfaatlerim var derse o zaman harama helal dediğinden ben de ona kafir derim çünkü böyle ali gaye ulvi menfaat falan hiçbir kitapta görmedim hiçbir kitapta görmedim sen hazreti ömerden daha mı büyük ali menfaatın var Emirül müminin devletin başı devlet başkanı ve halife kapıdan girerken adam içki içiyor ve onun görevi içki içene 80 sopa atmak Allah'ın emri peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem tatbiki ama adam gizli içtiği için o da eve pat diye gizli girdiği için ne yaptı özür diledi çıktı gitti o zamanın sarhoşu da şimdikinin müftüsünden fazla ayet biliyor ne dedi adama Yakaladım seni dedi. Adam dedi kim kimi yakaladı? Ya Ömer dedi. Ben seni yakaladım dedi. Niye dedi? ''Ve ede ayıp ayıb araştırmayın. Sen kapıları dinliyorsun dedi. La tedkhulu buyutan. Bura senin evin mi dedi? Değil. Girmeyin kendi eviniz olmayınca. İzin alacaksın, selam vereceksin dedi. Hani izin yok, selam yok dedi. Hz. Ömer dedi ki aman dedi sen bir günah ben kaç günah. Estağfurullah hakkınızı helal edin kardeşim çıktı gitti ya Hazreti Ömer devlet başkanı onun devlet başkanı istihbarat görevi yok mu en büyük gaye onun devletin başındaki adam şeriatın had cezasını tatbik etmekle mükellef ama orada o had cezasının yeri değildi çünkü alenen bir iş yapılmıyor teşhir yapılmıyor adam kendi kendine bir yerde bir günah işliyor sana da İslamiyet milletin evinde yaptığı günahları gizli odada yaptığı günahları git araştır diye de bir emir vermemiş şeriat da sana örtün demiş kapatın demiş Müslümanların ayıbını örten Allah kıyamet günü ayıplarını örter. Müslümanların ayıplarını açan, ben keşefe avratil müslimîn, keşefe Allah avrete ömel kıyam, kıyamet günü avretini açacak Allah. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Namaz kılan aptal alan adamlar ya. Herkes benim bir gayem var. Benim bir hizmetim var. Benim bir ulvi menfaatim var. istihbarat görevim var. Ya kardeşim tamam. Adam uyuşturucu satar, milleti dizeyler. Bunu bulmak lazım adam milletin karısını kızını kaçırır tecavüz eder bilmem ne bunları bulmak lazım çünkü burada zarar ziyan var bunlar hukuka tabidir ama ve lakin sen efendim ne olacak bu adam ilerlerse bunun hakkında bir kaset çıkarırım bu adamı alaşağı ederim ya bunda ne var ne alakası var bunun bu özel hayatın şeriatın menfaatleriyle ne alakası var işte kul hakkı bir de bu sefer ne yapacaksın başkalarının günahları önüne dolmuş. Ya Rabbi ben böyle bir günah yapmadım. Hayatımda ben böyle bir pislik yapmadım. Mevlana buyuracak. Hadi seyyatul lazina ghebte ve meshtemte ve ve zalemtum fil muamalat, fel mubaayat, fel mujabarat, fel mukhatabat. Bu günahları sen yapmadın değil. Sen yaptın. Niye sen yaptın? Gıybet ettiğin, hakaret ettiğin, iftira attığın, kötülüklerini istediğin Kendilerine suikast yaptığın, muamelelerinde, alışverişinde, konuşmanda, görüşmende, oturmanda, kalkmanda, zulüm yaptığın adamların günahlarıdır. Dolayısıyla seni yaptığın. Başkasınınkini sana yazmıyoruz. Nasıl ödeyeceğim bunu? Sevabın da kalmadı, bunu alacağız. Bir mislini de sana vereceğiz. Yani işimiz zor. İşimiz zor. Çok kuvvetli tevbe lazım nasuh tevbesi lazım ondan sonra bu hak sahiplerinden kuvvetli bir helallık almak lazım bundan sonra bir durduralım ne olur Allah aşkına ya durduralım mı? bunu sonra telafi edilemeyecek hale gelecek bir durduralım zararın neresinden dönersek kardır şu gıybet dedik ya rabbel alemin bu toplumda büyüdüm İslami en kuvvetli geleneği olan en takva riad eden cemaat içinde yetiştim maalesef gıybet hususunda hassasiyet göremedim benim yetiştiğim cemaattan daha da takva bir cemaat belki de dünyada yok ve dünya ulemasının istifakıyla ama gıybet meselesinde göremedim e sen nasılsın ben en beteriyim ben en beteriyim insanlara cahil diyen kendi en cahildir diyor hadis-i şerif çünkü hadis-i şerife göre doğruyu konuşuyorum ben en beteriyim ama buna bir dur diyelim ya Allah için olan itikadi şeyler başka ama o zaten alenen reddiye yapılıyor Kadere inanmak lazım. İnanmayan durumu budur. Bu adam kadere inanmıyor. Ama adam kitap yazmış kaderi inkar etmek için. Bunun gıybeti kalmıyor ki. Adam kitap yazmış, konuşma yapmış. Bu benim yaptığım reddiyeler buraya dahil değildir. Çünkü adam onun insanların itikadını bozmak için zaten gizli gizli konuşmuyor ki ben onun gizli şeyini. Arkadaşlar, Mustafa İslamoğlu'nun bir görüşü var. Evde konuşmuş gizli birkaç adamla. Bana gizli haber geldi. Bunu size açıklıyorum. Ben böyle bir vazetme. Ama kitabını alıyorum. Üç Muhammed kitabının şurasında. E, Yahudileşme temayülünün burasında. Ger gerekçeli mealin şurasında. Ben sana sayfa veriyorum. Adam zaten onu kitaba döküp de milleti saptıracak şekle soktuysa benim ona cevap hakkım da oluyor. Onu demiyorum. Ama özel hayatından bize ne? Şimdi Allah rahmet eylesin. zavandikli Mustafa <gülüyor> Hocamın hocası. Onda gördü. Onda bir hassasiyet gördüm. O zaman da tabii 14 yaşlarındayım. 14-15 okuyoruz o zaman. Gittik ziyarete. Yani Mustafa Efendi tanıyoruz. Buradan da Rize'ye gitmeden de 10-11 yaşlarında tanıyorum. Efendi Hazretlerden çok itibar etti. Mübarek bir zat. Kabri nur olsun. Amin. Ruhuna bir şehadet hediye edelim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en ne Abduhu Allah'a şükür. Şimdi Allah'ım ya Rabbi. Çok mübarek idi. Ben çok farklı gördüydüm onu. Bu kadar ulema gördüm yani. Ondan sonra efendim birkaç hoca efendi var. Ben hoca sınıfından sayılıyorum ama yani vaz ediyorum da hoca hoca şimdi bile değilim de orada oturuyoruz. <gülüyor> Rahmetli bir hoca efendi var. Onda ismini vermeyelim. Başladı birinin aleyhine konuşmaya. Başladı öbürü de dinlerdi. Ben şimdi bu bana çok normal geldi. Çünkü benim yetiştiğim bütün toplumlarda bu ballı börekli konuşmalar devam ederdi. Allah Allah konuşma başladı hiç. Hocam rahatsız olmaya başladı falan. Normalde rahatsız da olmazdı yani. Dedim ne oldu falan. O biliyormuş hocasının huyunu şimdi. Hemen estağfurullah dedi. Bir başladı. Dedi. Kıybet etmeyelim falan. Hemen Ya onda evindeyiz mesela ben olsam çok kibarım ya çok. Adam gıybet etse ben gıybet etmeyelim demem. Çünkü tarılır Ulan Allah darılıyor bu taraftan. E tabi yani bağırıp çağırmadan lüzum yok. Gıybet etmeyelim de denemeyelim. Yani hoca ben de bağırıp çağırmadım. Gıybet etmeyelim falan. Ya biraz duruyoruz. E konuşma mevzusu yok. Gıybet etmezsen de gece bitmiyor. Nasıl yapacağız? Vallahi gıybet edeceğine film seyret. <gülüyor> Ehveni şerdir. Gıybet edeceğine film seyret. Yani... Hiç film, dizi bilmem ne seyret der miyim? Evet. Gece geçmiyorsa gıybetsiz film seyret kardeşim. <gülüyor> Allah muhafaza ya rabbel alem. Belanın birinden kurtulup öbürüne düştürteceğiz ya. Ama a, hakikaten ya başkası hakkında konuşmayınca mevzu yok. Duruyoruz böyle. E mevzu yok. Birbirine bakıyoruz. Yine o hoca efendi başlıyor bir konudan. Ya mübarek bir şey konuş da. E ne diyeceğim şimdi? Sarı inek doğurdu desek lahanalar oldu desek köyde bir mevzu yok şu şöyle yaptı dedim mi gıybet etmeyelim hoca efendi hemen kesiyor ben orada şahit oldum bir iki kere gıybet etmeyelim dedi öbür hoca efendi o da hoca hep hocayız cahil de yok orada öbür hoca efendi yine bir konuyu ama geçiyor 5-10 dakika falan çaydır maydır muhabbet e mevzu yok billah alışmışız yapışa şey konuşacağız Dedi mübarek adam çıkın dışarı dedi gıybeti edin dedi gelin dedi sizi evden kovmuyorum dedi dışarıda yapın. beni ortak etmeyin kardeşim dedi beni ortak etme. dinleyen ortaktır dedi ben böyle bir hoca efendi hayatımda gördüğüm için Allah'a hamz ediyorum çok acayip adamlar gördüm ya değişik bir adam siz böyle bir şey duydunuz mu dedi ki çıkın dedi dışarı gıybetinizi yapın kaç dakika yapıyorsanız dedi buyurun gelin dedi ben evden sizi kovmuyorum ama ben dedi burada haram dinlemek zorunda değilim dedi ne güzel adamdı ya. Hayatı böyle geçti adamın gıybetsiz şeysiz. Allah Amin. Ama niye biz böyle olmuyoruz ya? Ama konuşacak mevzu kalmıyor. Orada sıkıntı var. Onun için, eş. Esas meseleleri bizim Efendi Hazreti. Bizim Efendi'yi zaten methetmeğe lüzum yok. Efendi'ye bahsedecek. Ayıp olur zaten. Efendi belli. Efendini orada gıybet edemezsin. Neden? <gülüyor> Efendi hemen bir sohbet. Mektubatı getirir. Ya mektubatı bize. Nesefiyi getirin. Tefsiri getirin. Tefsir yazalım. Efendim ya ona sakal bıraktıracak, ya onu namaza başlatacak, ya kadına çarşaf giydirecek. Vakit yok ki. Gıybet diye bir şey edemezsin ki zaten. Kendini meşgul edeceksin. Hayırla meşgul etmezsen nefis seni şerle meşgul eder. Devamlı ilim, devamlı amel, devamlı ihlas. Efendiyi konuşmaya gerek yok. Herkes ondan öğrendi zaten. Gıybet etmemi işluluğu. Onun işi bir başka. Ama... Hemen bir hayırla meşguliyet. Yemeğe oturuyorsun. Yemekte konuşmak mı sünnet, susmak mı sünnet? Konuşmak söylüyor. Ne konuşmak? Ha, hemen orada Efendi Hazretleri başlar. İşte insan yemeğine baksın ayetlerinden, her sofrada bir mevzu. فَالْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ لَا İnsan yediği yemeğine baksın. اَنَّا سَبَا بِنَا اَلْمَا Suyu gökten nasıl tam yeterli şekilde döktük. فِمَّ شَكْقَةُ نَا لَا sonra? Toprağı nasıl yardık işte bir filiz. Kedi bassa öyle derdi. Kedi bassa ezilir. Kedi bassa ezilir. O kadar güçsüz filiz. Kayayı nasıl yarar da çıkar. Çünkü Mevla buyuruyor ki yolunu biz açtık. Ayeti söylüyor mesela. Böyle hikmetler hikmetler. Fe'en betna fi'a taneler bitirdik. Ve aynepen ve gazben üzümler yoncalar. Ve zeytune ve neklen zeytinler hurmalar. Falan falan. Orada adama bir anlatmaya başlar. Hele böyle ağadan paşadan şunlardan bunlardan gelirler bazı misafirler büyük zenginlerin bilmem nesi şunun fesif şunun bilmem nesi öyle herkese özel tabak var mı yok, yok. ortaya bir çorba gelir herkes kaşığına ondan yiyecek aa bilmem virüsü var bilmem mikrop var bu ne ya bir tabak koymuşlar ortaya aa paşa öyle bir şey yok yerse oradan yiyecek herkese ayrı tabak yok İslamiyette. yemeğinizde toplanın birlikte yiyin bereketini görürsünüz hadis-i şerif öyle sünnet öyle Yemen'in sünnetleri, içmenin sünneti. Anca sünnet sarık sarmak zannetiyorsun. Yemek yerken de benim tabağım ayrı olsun. Tam bidat. Tam bidat ama maalesef herkes bu bidata başladı. Herkes biz efendim sofrasında büyüdük. Efendi sofrasında büyüdük. Toprağa gelir. Çorba oradan herkes içer. Lazım bir daha kazandan oraya. Yetmediyse kazandan bir daha dökülür oraya. Anladın? Herkese tabak olur mu öyle bir şey ya? Hadis sünnete tam muhalif. Ondan sonra verdim Böyle ayetler okur. Bir de bakarsın bazen 1 saat 2 saat sofradayız. Niye? Yemek büyük bir yemek yok. Ayet hadis bitmiyor. Musa Aleyhisselam denizin yarılması falan falan birkaç adam gelmiş diyelim. Onlara bir emri bir maruf. E gel gıybet. Gıybet'e vakit mi kalır? Gıybet'e vakit mi kalır? Muhammed Mazhar Efendi vardı. Faruk Hazretleri, İmam-ı Rabbani yedinci torun. 81 senesinde hacca gittik. Efendi Hazretlerimizle onun evinde kaldık. Otelli var. Odaları parayla otelli var. Tekkesi var arkada. Büyük şeyh. Yeşil kubbenin tam yanında. Biz odadan bakıyordukça ama yeşil kubbeyi elimizi uzatacağız. O zaman öyleydi yıkılmamıştı oralar. Orada oturuyoruz. Her sabah kahvaltıya geliyoruz işraktan sonra. Kuşluk namazını yetiştiremiyoruz. Mazhar Efendi bir sohbete başlıyor o da büyük şey, efendi hazretleri böyle dinliyor mübarek rahmetli bir hacı abimiz var ondan adını vermeyelim, o da kahvaltılıkları sayıyormuş mübarek <gülüyor> ya diyor 40-50 çeşit vardı bu sabah diyor yiyemiyoruz ki ilimden mazar efendi anlatıyor anlatıyor o zaman da yaşlı bir şey ne ayetler ne 4 saat sürüyor kahvaltı kahvaltı 4 saat sürüyor ama senin gibi çayı götür kahveyi getir yeşilini götür sarısını getir değil Ders, ders, ilim, sohbet. Bunda gıybete yer kalır mı? Biz bu ilmi hayatımıza geçirmeden... ...bu gıybetlerden de... ...boş konuşmalardan, fuzuli işlerden... ...ebedi kurtulamayız. Hep müzakere, müzakere, müzakere. Sohbette ne dendi? Şu, şu konu ne geçti? Bir şey ne diyeyim ben ya Rabbel alemi? Dördüncüde kalalım arkadaşlar. Dördüncü bizi bitirir repten Üçüncü bile bitirdi bizi. Evet... Allah Rabbi alemin salike vacip olan dört şeydir bugün üçüncüsünü konuşmaya çalıştık çalıştık gıybet hakkında bir kolaylık öğreteyim size gıybet ettiğini karşı taraf benim gıybet hakkında bir sohbetim var gıybetle ilgili önemli konular var bilmiyorum arşivde vardır nerede var internette, i̇nternette var mı o sohbetten de istifade edersiniz Dualarım kitabının sonunda hatırlıyorum 25 kere mi 27 kere okunuyor? Kere Müslümanların haklarından kurtulmak için, bir Müslümanların affı mağfireti için okunursa böyle bir şeylerden faydalanın. Yoksa gideceğiz zarara gidiyoruz. Her gece, gece 27 kere mi o? Bu, Dualar var. Yalnız eğer sizin gıybet ettiğinizi adam duyduysa mutlaka üzülmüştür. Helallik almak şart olur. Eğer duymadıysa o zaman bir kolaylık var ki Allah mağfirli ve limenik Ya Rabbi beni de affet gıybet ettiğim kişiyi de affet. İki kişiyse ikisini de affet cemiyse cemisini affet. Fakat bu duayı yapmak zorundasın. Niye gıybet ettin adamın? Kafan bozulduğu için. Madem kafan bozuldu gıybetin şimdi de onun olması için dua et bakalım. Ben ona dua etme. Kardeşim sen ona dua etmezsen gıybet de etme. Dua etmeye de kendini mecbur etme. Madem kafan bozuluyor, gıybet etme. Çünkü mutlaka affı için dua etmek zorundasın. Yoksa affı olamıyorsun. Allah'ım ya Rabbel Alemin, bizim durumumuz sana malum. Hesabımız, kitabımız senin elinde. Hasenatımız mı fazla, seyyatımız mı fazla, biz ileri geri ne yapıyoruz? Kurban olduğum sana Allah'ım, bizi dünya ahiret saadetinin yoluna irşad eyle ya Rab. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için... Bizi kurtaracak inançlara, amellere muvaffak eyle ya. Amin. Bizi mahrum edecek işlerden muhafaza eyle ya. Amin. Amin ya Allah. Dua edeceğim. İnşallah kısaca bir dua edeceğim. Şimdi bir haber geldi müjdeli. Televizyon hakkındaki işlemler tamamlandı. İnşallah Nisan 15 gibi yayına girmek için çalışılıyor. İnşallah. He? İnşallah. Benim canım çıktı ama. Benim canım çıktı. Siz öyle oturuyorsunuz nasıl olsa hoca okuyordur yastığın altına sabah geliyordur kaldırdım mı efendim manevi keseden hoca yiyordur diye düşürüyorsun. tabii ki manevi keseden yiyorum tabii ki manevi keseden benim, benim etrafımda oldikler yok zengin iş adamları yok bir tane geldi o da nasıl gideceğini şaşırdı Allah yol selameti versin herkese ama bu işlere gel dediğimi de gelmedi zaten şimdi kardeş. Hakikaten manevi keseden yiyoruz. Azmettik bu iş olacak. Nasıl oldu biz de anlamadık. Nasıl oldu biz de anlamadık. Ama Allah'ın yolu yürüyecek arkadaşlar. Bu ehli sünneti yolu yürüyecek ehli sünnet. O sizin gibi garipler var ya siz. Siz kendinizi hakir görüyorsunuz ama Mevla sizi aziz görüyor. Aziz görüyor. Bizim sohbetimizde ağlar paşalar çok gelmez. Ama gelenlerin bereketi bize yetiyor. Elhamdülillah. Şimdi Gürsel kardeşimizden bu haber gelmiş Birkaç husus kısaca izah edeceğim Dinleyecek misiniz? He? Ayaklandınız da neyse ayaklarınız hareket etsin tabi de Dinleyin Şimdi efendim Bir hanım hoca efendi gelmiş Nereye? Bu derneğe Dernekteki görevli arkadaşım gelmiş Eşiyle beraber gelmiş Hurafe anlatmıyorum Kendi gelmiş Demiş ki dün gece zuhuratta evliyaullah'tan bir cemaat dediler. Bir cemaatin bulunduğu topluluk gördüm demiş. Onlara dedim ki ey Allah'ın dostları benim sıkıntılarım var bana dua eder misiniz? Dedim. O meşayih hazaratı topluca dua etmişler. Akabinde demişler ki. Ahmet Yesevi, burasının adı Ahmet Yesevi bura. Bu Ahmet Yesevi derneğini işaret etmişler. Bizim bir mescidimiz var. Dikkat edin, buraya gelmiş canlı. Eşiyle gelmiş. Bizim mescidimizde bakım var, sen de oraya yardım et ki bu dua tutsun demişler. Ve Kadıncağız gelmiş, yüz lira belki tabii ki durumuna göre, yüz lira bildiğimiz yüz lira mühim olan niyettir iflastır ama ben demiş evliyaullah burayı gösterdi burada bakım var bizim mescidimiz var dediler bütün sohbetler dünyaya buradan gidiyor bütün namaza başlayanlar buradan medreseye giden talebeler buradan öğreniyor tarikata girenler buradan öğreniyor kaynağını şaşırırsan ondan sonra bulanık sularda boğulursun efendi hazretleri konuş diyor bize buraya koydum seni ayrılma buradan dedi bana buraya koydum seni dedi ya dolanma çok dedi Bak külliyeler bile kalktı, burak kaldı. Çünkü buraya koydum seni. Biz onun için çok daha geniş yerler yapabilirim. Yapabiliriz yine bir arsalar bu 20 dönüm, 30 dönüm. Ama buraya koydum seni, dolanma dedi bana. Bir bereket var bu işte bir. Manevi hal var. Hazreti Fatih yukarıda Baybela Sarı orada surun içi önemli. De, meseleler var ayrıyetten. Onun için şimdi Derneğin hizmetleri devam ediyor. Beğendiğiniz mi şeyler bazı bakımlar, bir şeyler oldu. He? Oldu mu? Ses düzeni güzel ilgilendiler. Ses için çok dikkat ettiler. Çok ağır masraflar oldu. Ee, bu derneğin telefonu 0212 alan koduyla 521 3040. Ahmet Yesevi Derneği'nin telefonunu veriyorum. 0212 alan koduyla 521 3040. Şimdi Ahmet Yesevi Derneği'nin hesap numarası bunu bilmiyorsunuz. Dünyanın her yerinden şimdi bizi dinliyorlar. Şu anda Amerika'dan, Rusya'dan bile dinleniyoruz biz. Uydu vasıtasıyla. İnternet ayrı. Kuvvet Türk Fatih Şubesi Kuvvet Türk Fatih Şubesi 584-498 Ne oldu? Hesap. Resmi bu. Resmi bunun giderleri var zaten. Girdisi, çıktısı var. 584 498. Dünyanın her yerinden yardım etmek istiyoruz. Nasıl yardım edelim? Nasıl ulaşalım? Yani ben de dedim ki arkadaşlar madem bu insanlarla ben baş edemem ki bana ulaşamazlar ki. E, hesap numarası veriyoruz. Bu hesap numarasına yardım edilirse derneğin hizmetleri için uygun olacaktır. Geri kalan televizyon işi. Bu Lale Gül bünyesinde kurulacaktır. Lale aynı şirketin içinde kurulacaktır. Ayrı bir şirket değildir. Bundan dolayıdır ki lale Gül'e yapılan, mesela Lağle Gül Çarşının diyelim satışları falan oluyor. Ben bunlardan komisyon alıyor muyum? Bir kuruş almadım. Sohbetten bir kuruş almadım. Hiçbir Lağle Gül'ü Ben bir kuruş oranın programıyla alakalı bir şey almış değilim. 7-8 senede kurulmuş. Benim kendi biliyorsunuz kitaplarım var. O kitaplardan telif ekmek helal yiyemeye çalışıyorum. Şimdi dergi abonelik 444 34 68 bunu biliyorsunuz aboneliğe gayret ederseniz ondan sonra kitaplar efendim güle, e, çarşı bunlarda e, hizmet ederseniz alışveriş de yapsanız helaldir. Kendi alışveriş ama destek olursunuz. Bu destek neye fayda olur? Radyonun hizmetlerinin bakın kaç tane mahkeme oldu biliyor musun? 7 senedir Bursa'nın yayını 40 kere iptal oldu. Adapazarı'nın yayını 40 kere iptal oldu. Mahkemelerden canımız çıktı halbuki bölgesel yayın hakkımız vardı alırken ve lakin şu ana kadar yani arkadaşların yaptığı masrafın mahkeme avukat canımız çıkmıştır 7-8 sizde ancak düğmeyi çevirmek çevir aa hoca ne güzel konuşuyor çevir ama yani bu yayınların devamı için 7-8 senedir bu insanlar gayret ediyor ya Allah razı olsun hizmet eden kardeşlerimizde bunda dünya kadar masraf var Sırf mahkemelerle boş olmadı. Yayın hakkı iptal oluyor bir daha alıyorsun. Resmiyetleşmesi bilmem nesi. Ne meseleler. Şimdi inşallah televizyon artık her tarafa yayın hakkı verir inşallah. Uyduda. Ama Lalegül çarşıya destek olun inşallah. Lalegül'e yardımlara destek olun. Lale Gül dergi. Bunların hepsi de ne için? Radyo ve televizyondaki tebliğ hizmetlerinin genişlemesi için de oralara destek istiyoruz inşallah. Efendim bunlar bir arada... E, görülmesi gereken ve bir bütün halinde değerlendirilip destek olunması gereken müesseseler. Allah nazardan muhafaza eylesin. Allah gücünü kuvvetini arttırsın. Allah eli sünnetin sesini her yere tebliğ eylesin ve bağlı eylesin. Amin. Şimdi geçen dergi haftaya yeni dergi çıkıyor. Bu dergide o kadar ilim yazıldı gitti. Şimdi çokları okumadan o kadar ilimler yazıldı. Özellikle şu Ali Eren Hoca'nın Hayrettin Karaman'a reddiyesi çok özel bir bilgiler ihtiva ediyor. Okumak lazım. Ahmet Açıkgöz Hoca Efendi'nin İbni Teymiye'nin eğl sünnete muhalif görüşleri. İbni Teymiye, İbni Teymiye. Gelen giden bana bakıyorum ne hacı abi? Tekstilci. Allah işini rast getirsin hacı İyi. Bu İbni Teymiye hakkında durum nedir diyor buna. Ya muhalefet <gülüyor> Sen tekstiline bak. Kumaşların mübarek olsun. Evet, işin rastgesi. Müşterine bak. Yani sen sana ne i̇bn Teymi? Zehirlenmiş anlıyorum tabii. Hafif zehirlenmiş. İbn-i ya müçtehid diyenler varsa da İbn-i Teymiye'nin Ehl-i Sünnet'e muhalif çok görüşleri var. İbn-i Teymiye Ehl-i Sünnet ulemasının birçoğuna göre mücessimedir. Mücessime ne demek? Allah'a cisim vasfı ispat eden uzu. İbn-i bilmeniz şart. İbn Teymiyye de bilmezseniz işte bu haricilerin eline düşersiniz. Çünkü onların da bütün dayanakları o. İlmi aklını geçmiş. Keşke aklı ilmini geçseydi istikrarlı olacaktı. Ama maalesef İbn Teymiyye'nin ilmi aklını geçmiyor. Biz İbn Teymiyye kafir demiyoruz. Kafir diyen alimler var mı? Var. Biz İbn Teymiyye kafir demiyoruz. Ama yanlış görüşleri var ama öyle normal yanlış değil. İbn Battuta Meşhur müerrik Emevi camisinde hutbesini dinledim diyor. Hutbeden inerken bir adım indi. Dedi ki ben nasıl iniyorum buradan bir adım? Allah benim gibi iner dedi diyor. Halbuki Kur'an ne söylüyor? Leh seke şey. Allah bir şeye benzetilemez. Sen nasıl dersin ki benim gibi iner? Dolayısıyla daha birçok e, ulema tabi Zahidül Kevseri vesaire alimler incelemişler. Abi bu dergide bu İbn-i itikadi görüşlerindeki yanlışlarını hakkında çok güzel ilimler var. Efendim. Daha birçok ilimler yazdık. Ee, artık okursunuz, amel edersiniz. İnşallahurrahman. Sonra benim yazım var. O yazıda ne yazdık? Sahabeyi sevmek ehli sünnet olmak için nedir? Şarttır. Ayreddin Karaman ne dedi? Maviyi sevmem, şunu sevmem, bunu sevmem. Senin bunları sevmeme hakkın var mı? Yok. Bu yazıyı Allah için ulaştırın. Okuyun okutun dedik. Geçti. Hep böyle geçiyor. Hep Bu ayda bu dergi bitti. Geçiyor biz canımız çıkıyor bunları yazan kadar ama orada bir mesele var sahabeme hakaret edildiği zaman bildiğini gizleyen Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur ve Allah'ın lanetine çarpılır diyor ayet ve hadisler birleştiğinde bu mana çıkıyor şimdi biz sahabenin faziletini biliyor muyuz bu hususta hadis yazmamız zaruret oldu mu oldu neden gizlersen Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur lanete çarpılır ben bu lanetten kurtulmak için adam yeniş yapan gazetenin köşesinde sevmem diyebiliyor ya bir de yeni sünnetin imamı geçiniyor. Sevmem diyor ya. Resulullah'ın dua diye adamı. Yani bizim bu yetkimiz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarına hadisleri yazdık orada. Mazhar olan bir adamı sevmem deme lüksümüz yok ya. Biz kimiz ya? Biz kimiz? Bu kadar hadis rivat etmiş. Bukharilerde her yerde hadisleri var, hükümleri var ya sen. Dolayısıyla o yazıda biz yazdık. Siz de okuyup okutursanız siz de bu lanetten kurtulursunuz. Siz hoca değilsiniz. Ama madem sahabeyi hakaret edilen bir dönemdesiniz, hem de en yüksek ağızlardan biz bunu yiyip yutamayız. Bizim zamanımızda sahabeyi müdafaa edeceğiz. Biz şiiler gibi sahabeye sövemeyiz ve sövdüremeyiz. Onun için burada dedik Allah rızası için okuyun, okutun ve bu lanetten beraberce kurtulalım bedduadan. Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Fazilet hadislerini bilip söylemeyen Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur. Ben gizlememek için yazdım tekrar siz de okuyup okutursunuz İnşallah bu şekilde hizmetlere devam edeceğiz dergideki şeyleri içerikleri tek tek inceleyin hepsinde ne manalar ne manalar ne yazılan, ne ilimler ben baş edemiyorum ki size anlatma ama anlatmayınca da teşvik olmuyor teşvik olmayınca da alıp kenara koyuyorsunuz ya da hiç almıyorsunuz ama bu kadar emek zayi olmasın Allah Teala zayi etmez ama istifade edelim inşallah evet nal Şerif Efendim sallallahu aleyhi ve sellem nal Şerif'i Buraya da dışarı getirildi Sipariş verenler vardı 600-700 kişiler Onlara anca gönderildi Onlara gönderene kadar e, Gelmeyen varsa telefon etsin Kardeşim 444-34-68 Adamın evine şimdi kusura bakmayın Evine gönderilmiş Adam ümredeymiş Kargo geri gönderiyor Kargo ne yapıyor E malı orada bırakmıyor geri gönderiyor Adam ümrede olduğu için biz ne bilelim kim ümrede biz ne bilelim kim köyünde? Ee, yani böyle 15-20 tane falan dönenler var. O zaman ilgileneceksin yani. 444, 336, 68. Telefon edeceksin. Benim kargom gelmedi. Ee, geldi kardeşim geri döndü. O zaman tekrar nasıl ulaştırırız? Vaktini anlaşacaksın. Gönderecekler. Ee, bizim arkadaşlar da ne yapsın? Yani geri döneni kendinde arayacaksın biraz peşini yani. Ee, bu gelmeyenler varsa telefon etsinler ee, efendim. Ancak e, şimdi diğer e, bu hakiki deriden altı köseleden üzerindeki iş el işçiliği tek tek yapılıyor onun için on tane beş tane on tane beş tane öyle fabrikasyon hadi bakalım bin tane birden yok matbaa değil kitap gibi basın. onun için az oluyor yani ve lakin faziletini defaat ile tekrar ile yazdım kutusunun kapağında zaten yazılıdır. Allah başımıza taci eylesin, gönlümüze ilaç eylesin, evimize, ocağımıza bereket eylesin ee, ve e, hakikaten e, kıymetli bir eser olarak e, size arz ediliyor şu anda buradaki, yukarıdaki dükkanda burada da arz ediliyor çarşambadaki dükkana da gönderilecek inşallah almak isteyenler ulaşabilirler Allah'ın bütün hayırlara ulaştırsın, şerlerden emin eylesin en çok faziletli salatü selamlar geçen hafta söyledim kimse bir şey anlamamış niye anlamamış? Çünkü salavat cevherinde çok kitap yazdık ya. Şirik adam diyor ki salavati şerife var. Salavatı muzafat var. Salavati kübra var. E bu sefer bu salatü selamları da ne zannetiyor? Eski kitaplardan gibi veya onlardan birinin adı mı karıştı? Bende var zannediyor. Halbuki bu en son çıkan bu salatü selamlar. Bunda kaç bölüm var? Kısaca söylüyorum. Bu kitaptaki ilimleri de hiçbirinde yazmadık. Bu da ilk. Bu kitapta beş tane bölüm var. Şimdi birinci bölüm, Ahmet İbni İdris Hazretlerinin, İdrisiye Tarikatı'nın kurucusu, Sultan Hamid'in şeyhinin şeyhi. Şeyh Zafir Efendi'nin şeyhi. Bu zatın tarihçeyi hayatı, Üstatları yetişme tarzı, fastan ayrılışıyla başlayan hicret yurtları, tarikattaki senedi, usulü, ledün ilmindeki derinliği. Mesela yanındaki katibe yazdırıyor, o yazarken Efendim hani nahiv kaidesi veya bir kaideye göre o da alim bizzat Böyle mi yazacağız diyor. Yaz öyle diyor. Resulullah bana öyle yazdırdı diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki 200-250 sene evvel. Resulullah bana öyle yazdırdı diyor. Ledün ilminde eşi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle uyanık görüşen. Tefsirden bir şey sorulduğu zaman. Böyle elinin dışına bakarmış. Hangi ayet? Sabahlara kadar. Birisi geliyormuş ikinden sonra tefsir dersine. Bir ayetten soruluyor. O ayetten başlıyormuş akşama kadar. Ertesi gün sabahtan sonra bir daha ders var. Öğlene kadar. Üç gün aynı ayeti sormuşlar. Üç gün her gün iki dersten altı ders saatler sürmüş. Aynı ayeti hiçbir tekrar olmadan hep yeni ilimlerle şerh etmiş. Demiş ki evladım. Kıyamete kadar ömrümüz olsa, sırf bu ayette hiçbir şeyi tekrar etmeden ledün ilminden konuşuruz. Ledün ilminden konuşuruz. Ahmet bin İdris. Yani burada çok talebeleri, halifeleri, eserleri, kerametleri. Aman ya Bir defa bu, sırf bu kitapta Ahmet bin İdris hazretlerinin tanımak istiyorsanız... Ee, bir veliyi tanırsanız, tanıtırsanız, ben de tanıtma adına bunu yazdım birinci bölümü şefatına nail olursunuz. Ben yani onu hayatının bir bölüm yaptım 21'den 60'a kadar baya bir e ne 40 sayfa mı 39 sayfa yazdım ki şefaatına nail olurum inşallah. Evet ikinci bölüm şu kitabı tanıtıyorum. ikinci bölümü ne anlatıyor? Bütün yaratıklar tarafından Allahu Teala yapılmış ve yapılacak tüm hamdleri içine alan Mahamidi Semaniye 8 hamd. Bak. Bütün yaratıklar, melekler, insanlar ne Allah'a yapılmış ve kıyamete kadar yapılacak bütün hamdleri yapmak isteyen 8 hamd. Bu nasıl bir hamdler biliyor musunuz? manalarını okursanız o hamdleri anlarsınız Arapçalarını yazdım, Türkçelerini yazdım tekrar edilecek yerlerde üç kere yazdım, çok uzun değil ama Allah'a hamd etmek borcumuz var hamdlerin en büyüğünü yapalım inşallah, en güzelini yapalım inşallah şimdi gelelim 8 hamd kısa fakat dünyada Kıyamete kadar hamd yapanlardan daha fazla yapmış olur bu hamdi okuyan. Çünkü manaları ona göre ilham edilmiş. Üçüncü bölüm, salavat-ı şerife okumanın bazı faziletleri. Şimdi bu bölümde ne yazılmış? Günahkar kimselerin salat selam okuması mı eftar, Kur'an okuması mı eftar? Günahkar kimseler. Kimden bahsediyor? Bizden bahsediyor. Biz günahkar değiliz ki. Mübarek adamız biz. Ya, sokaktakilerden bahsediyor. Bilmiyorum. Günahkar kimseler için Kur'an okumak mı heptal? Salavat okumak mı? Hangisi sizce? Nasıl biliyorsunuz öyle ince işleri siz ya? nice Kur'an okuyanlar var Kur'an onlara. Yani sıkıntı var. Salavat okumana ha televizyonda dedim onu herhal. He? Tabi bilirsiniz. Mansara yoksa diyebilir, Yekten diyemezdiniz. Salavatçeri ama burada çok ilimler var salavat şerifenin faziletleri salavat okuyana melekler salat ederler geçen ne dedim orayı bir okursanız dedim he orada ne e, bir mesele vardı hani gökler yerlerde ne kadar melek var melekler salat ederler 89'da onu okuyun akıl mantık duruyor ben tercüme ederken yaptım motoru yakıyordum az daha hesap kitap bitti çünkü arş ferş gitti yazıyor da yazıyor mübarek o 89'dan yazmışım Resulullah Efendimiz'e salavat hediye göndermenin manası şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize muhtaç mı Hayır. salavatımıza muhtaç mı Hayır. peki biz niye hediye gönderiyoruz ayıp olmuyor mu burada bir ince mana var anladın adamın birisi ne yapmış almış bir tulum su padişaha hediye götürme. onun durduğu çöllerde su çok makbulmüş padişahın oraya girerken bir de bakmış ki sarayın altından ırmak akıyor ulan demiş küpü kırmak lazım adamın sarayın altından ırmak akıyor bizim de bizim çölde su makbul diye bir küp su götürüyoruz ama mühim olan ne senin için değerli olan ne yoksa onun için onun, onun ihtiyacı olmayabilir ama sen değerli bir şey götürüyorsan burada çok güzel ilim var hediye edilmesinin manası hakkında bu yazılmış dördüncü bölüm bak kitabın bölümlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından göklerin ve yerin anahtarlarını sana verdim ey Ahmet bin İdris diye buyrulan 3 virdi şerif bunların birincisi ne dedi Kelime i tevhid tehlil mahsus ee, okuyorum ya özel tevhid yalnız bundan evvel bir mesele var sayfa 101 bunu ihmal etmeyin ayet-el kürsi duası diye hadis-i şerifte geçiyor dualarım kitabında bunu ben çok evvel 20 sene de evvel yazdım ve bu ihmal ediliyor kimse de bunu bilmiyor Ali Adar Efendi babamız hazretlerini rüyamda gördüm birkaç seneler evvel. Ali Adar Efendi hazretleri bana buyurdu ki âat el duasına devam et.'' Diyemedim onu cemaata. Şimdi bu vesileyle söylüyorum. Bu âat el duası diğer ibadetlerde de yapılıyor. Ne demek? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim Allahümün yukaddimu uleyke beyneyde kulli nefesin ve lemhatin ve lahzadın ve tarfatin yatrubu bi ehlüs semavat ve ehlül arzu ve kulli şeyin ve fi ilmike kâinun evgad kâin verdim ولك بين يديك كل بismillahir rahim. Fatiha'da okursan, kelime-i de okursan, Atel Kürsi hakkında hadis ama bu okunuyor. Bunun manası ne? Şimdi Atel Kürsi okuyacaksın ya veya Fatiha okuyacaksın, veya la ilaha illallah diyeceksin. Dikkat et. Size bir hazine söylüyorum, hazine. Diyorsun ki: "Ya Rabbi, her nefesin, her saniyenin, Her göz kırpışımın" ve gök ehli ile yer ehlinin göz kırpmalarının ve senin ilminde bugüne kadar olmuş veya olacağını bildiğin her şeyin öncesinde okuyorum bismillah Ne kadar okumuş oluyorsun Ateşgüzçi bir kere Ama manaya göre ne kadar okumuş oluyorsun Her nefesin her saniyenin gök ve yer ehlinin göz kırpmalarından her kırpışın gök ve yer ehlinin sırf balıkları hesap etsen yanar ortalık senin ilminde olmuş veya olacağını bildiğin her şeyin öncesinde okuyorum adem bağımızı değil dünyanın yaratılışını değil dahil efendimizin nurunun yaratılışından başka kıyametin sonuna kadar bitmiyor niye e cennet cehennem var cennet cehennem ne kadar sonsuz her şeyin öncesinde okuyorum ne okuyorum işte elhamdülillah Rabbil alamin diyorsun veya O zaman o la ilahe illallah kaç kere okunmuş oluyor? Allah! Şimdi bunun kaynağı ne? Şimdi bunun kaynağı Ahmed ibn İdris Hazretleri bunu yapıyor ama kaynağı hadis-i şerif. Çünkü hadis-i şerif ne hakkında var? Atel Kürsi hakkında var. O da ona ilham gelmiş öbür zikirlerin önüne de koymuş ilhamla. Ama Atel Kürsi hakkında ne var? E, İbn-i Abbas Hazretlerinden rivat ediliyor. Allahu Teala buyuruyor. Hakimi Tirmizi. Çok büyük zarf. Şey. Meşhur Tirmizi değil bu. O meşhur Tirmizi'den de evvel. E, Hakimi Tirmizi. Ya evvel ya muhasır. Nevadirul usul sahibi. Büyük muhaddis ve veli. Şahin Hazretleri 30 sene onun ruhaniyetinden terbiye oldum buyuruyor. Kabrini ziyaret ettik. Tirmiz'de. Onun kitabında geçiyor. Bu hadis sahiptir. O büyük muhaddistır zaten. Yani meşhur Tirmizi gibi. Gün ve gece kaç saat? 24 saat. Mevla buyuruyor bunu. Gün ve gece kaç saat? 24 saat. Bir kimse bu duayı okuyup da peşine bir kere ahetel kürsü okursa, namazdan sonra ahetel kürsü okuyoruz ya, Allah kabul etsin, okuyorsunuz. Fakat nasıl okuyorsunuz, harfleri nasıl çıkarıyorsunuz, manayı düşünüyor musunuz falan, neyse Allah kabul etsin. Biraz dikkatli olmanızı rica ederim tabii. Bu duayı başında okuyup da elhamdülillah hiç terk etmem. Her namazdan sonra... Bu duayı okuyup da okursanız ne oluyor? Şimdi size ne anlatacağım? Aslında size büyük bir kar öğretmiyorum. Size ne kadar zarar ettiğinizi öğreteceğim. Sizin kardan... Yahudi Hoca Efendi adam ayetel kürsü okumuyor, sen bana okuyana karışıyorsun. Ya ona bakarsan öbürü namaz da kılmıyor. Öbürü abdest de almıyor, öbürü inanmıyor. Sen niye kötüden emsal alıyorsun kardeşim? Sen bunu okuyandan emsal al, Çardan ne kadar zarar ettiğini söyleyeceğim. Çardan yazık değil mi sana? Kaç senedir hatel kür okuyorsun? Bu duayla okusaydın ne kazanacaktın? Bu duayı okumadan okuduğun için ne kaybettin? Lütfen sen senin hesap makineleri ve bilgisayarların bunu hesap edemez. Çünkü ben söyleyeceğim şimdi. Hesap edemez ama neyse ufak tefek bir bir günlükten hesap yap sen bir günlük. Zararına bak. Gece ve gündüz hadi Mevla buyuruyor. Hadisi kutçu bu. Bu kaynak hadis kaynağında ha rüyada zuhuratta değil hadis kaynağında. Gün ve gece 24 saattir. Bu saatlerden her birinde bu duayı ayetel kürsünün başında bir kere okuyan kişinin kişiden bana ne olur? 70 milyar Dua kitabında bunu yanlış yazmışım biliyor musun? 70 milyon yazmışım. Onu burada düzelttim. Yanlış yapmışım işte. Şimdi sebhune elfi elf, sebhune elfi yetmiş bin demek. Elf elf bir milyar demek. Sebhune elfi elf, elf milyon yazmışım. Halbuki sebhune elfi elfi elfi hasene. Ne oldu? 70 milyar oldu. Çünkü iki tane elf olsaydı milyon olacaktı, üç olunca milyar oldu. Bir kulum... Bu duayı okursa ayet-i kürsten evvel 24 saatin her bir saatinde okulumdan bana Mevlan Mekan'dan münezzeh ama kabul makamıma demek ist buyurmak istiyor. Her saatte 70 milyar hasene gelir. 70 milyar hasene hadis kutsi. 24 ile çarpıyorsun 70 milyarı. Bir günü buluyorsun. Belki bunun hesabını yaparsın. Kaç senedir Atel Kürtçe okuyorsun? Kırk senedir. Bunu da kırk çarparsın. Belki sıfırlar yeter. O kadar sıfır varsa yetebilir. Belki kendi zararını bulmanı söylüyorum. Ne kadar zararın var. Şimdi neyse zararın üstünden dönersek kar. Kara geçeceğiz inşallah. Evet. Ama bundan sonra sonrasını hesap edemezsin. Çünkü ne diyor? Hatta yunfehafı suri ve teştegülül melâike O her gün yet saat başı 24 ile çarpmıyoruz. Saat başı 70 milyar hasene geliyor ya, her gün. Ne zamana kadar geliyor bu? O gün bitince bitmiyor. Sura üfürülene kadar. Sura üfürülene. Ve teştegülül melâke, melekler de bunun sevabını yazmakla meşgul olur. Sura. Sen bir kere okuyorsun Atel Kürsü'den evvel. Peşine ne oluyor? O günün 24 saati değil, Sura üfürülene kadar. Her saat 70 milyar hasene ondan bana yükselir. Arkadaşlar bu hadis çok kıymetli bir muhaddisin kitabında geliyor. Bu rüya ve zuhurat değil. Kaynak verdim ben burada. Bu kadar büyük kar varken ahirette şu dünyada her şey mangıra bağlı. Kaç para lazım size? 40 trilyon. Şimdiki yeni parayla. Yeni parayla 40 trilyon. 80 trilyon. Katır trilyon. Katır neyse işte katır atır diyorlar. İsviçrenin bankaları da bitsin. Bütün dünyanın darphaneleri çalışsın arkadaş. Bana yetmez yani harcayacak yerim var ha merak etmeyin Çok iş var siz merak etmeyin siz parayı getirin. Şimdi para yetmiyor. Ya adamın yola şu kadar milyar doları var. Bu bunu yeseyi yemez içecemez. Ne lazım bu? Hala da kazanma uğraşıyor. Neden hala kazanma uğraşıyor? Dünyaya iman etmiş çünkü çünkü dünyada her şey mangara bağlı ona iman etmiş onun için o para lazım ona doydum demez o iki aç doymaz ilim maçı dünya açı ha, sen ahirete iman etmişsin dünya ne kadar ölene kadar ölüm ne zaman her an ne kadar boş ahiret ne kadar sonsuz ne ile yaşanacak orada hasene ne? ne kadar hasene lazım sonsuz hayat hep hasene ile Makamlar Hasene ile, dereceler haseneyle, ile cennetteki mertebelerin tüm mi hasenatına göre. Burada da böyle bir hasene var. Okuyacağın 3 satır. Bir dakika tutmuyor. Kaç dakika tuttu? Saat tutun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kulli nefesin ve lam ve tarfatin bi ve ve kulli şey'in ve uleyke, kulli. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha okursan o kadar Fatiha. Adel Gürce okursan o kadar Adel Gürce. Bir dakika tuttu mu? Ne kadar zarardasınız siz ya. Ben de sanki kabul olmuşum gibi çok kardaymışım gibi konuşuyorum. Benim de ne olduğum belli değil yani. Ama ben sizin zararınızı istemiyorum. Şunları yazarken Allah şahit gece gündüz saatlerinde uykularımı terk ederek siz amel edin diye yazıyorum. Ahirete zengin çıkın diye yazıyorum sizin zenginliğiniz bana yarar belki biriniz şefaat edersiniz belki biriniz bir sevap verirsiniz belki biriniz şu adamdan bir şey öğrendik dersiniz belki biriniz beni kurtarırsınız ben o niyetle yazıyorum ben kazandım diye yazmıyorum haşa ama yazık oluyor ben bu kadar kitap yazıyorum okunmuyor ben üzülüyorum bu bir haktır ilim bir haktır amel edin kardeşim şimdi bunu niye söyledim ey Ahmet ben sana göklerin yerlerin anahtarını verdim Özel tehlil. O hangisiydi? Bu duayı okuyup da peşine okursan esas. Biz ne dedik ona? Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhetin, ve nefesin. Adedemâ. Ves'ahu ilmullah. Bir tevit okuduk. Ne kadar okuduk? kıyamet, Adem babamızdan bugüne kadar zikretseydi bir adam, Adem babamızdan bugüne kadar la ilahe illallah deseydi bir adam, ömrü yetişip, şu anda biz ondan eftaliz. Bir kelimeyle neden? Çünkü dedik ki ne kadar la ilahe illallah diyorum ya Rabbi, her an ve her nefes Allah'ın ilminin kuşattıkları sayısınca. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadarkinin nefesinin sayısı biter ama Allah'ın ilminin kuşattıkları bitmez. Bu bir şifredir. Bu İdris'e tarıkının virklerinde. Çok büyük. Ama bir de bunun başına deminki duayı okuduktan sonra bu la ilahe illallah dersen Allah dedim sana motorlar yanar. Şimdi ey Ahmet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıkken görüşüyordu. Ey Ahmet hazen aleke ey Ahmet bu kelime-i tevhidin özel zikrini sana sakladım. Senden önce kimseye bu zikrini, bu ilerisini öğretmedim. Bunu sen kendi adamlarına öğret, öncekileri geçsinler. Hadi bakalım şimdi, bir imkan daha doğdu mu? Doğdu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bana, bize kim talim etti? Buradan okuyun. 105. sayfede, dedim size, Medine'de bulunan Muhammed Zekeriya Hazretleri, büyük veli, vefat eden Efendi Hazretlerimizin dostu, o da kutuplardan bir zat idi. Arif Coşkun Hoca'yla gittik. Ziyaret ettik. Burada yazdım onu. Bir gece inzivade. Ben öyle bir şeyler istemek bilmezdim. Arif Hoca uyanık adam. Dedi ki işte efendi dedim mübarek dedi bize bir zikir öğre. Bize bir icazet ver zikir icazet ver. Ben de durduk öyle. Dedi size şunu öğreteyim dedi. Ben dedi bir kere dedir, efendim sallallasam Ravzan içini gördüm dedi. Zekeriye Efendi büyük veliydi herkes biliyor onu Ravza'nın içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdenin arkasında dedi kabri şerif perdenin arkasında 3 tane peçeli veli var dedi yüzleri peçeli orada huzurunda oturtmuş onlar dedi ben de oradan seyrediyorum 3 velinin içerisinden kabri şeriften yani Ravza'dan nida geldi Hadi Seyyid Alevi 3 kere ses geldi dedi bu Seyyid Alevi'dir diye ben de o zaman Seyyid Alevi kim? Seyyid Alevi bu vefat eden Seyyid Muhammed Alevi vardı ya. Buraya gelen yani eskiden tabi buraya nasip olmadı da. İsmail adı külliyeye gelmişti külliyede falan. Muhammed Alevi Hazretlerinin babası. Biz onu tanımadık. O da çok büyük veli. Zekil Efendi dedi ki Resulullah Efendimiz hala Seyyid Alevi diye üç kere kabirden ses geldi. Ben de dedi o arada bekledim ki bu zat gelirse Medine'ye bakalım ne yapacağız. Baktım dedi hesabı sofhenin orada oturuyor. Ziyarete gelmiş. Gittim yapıştım dedi. Dedim efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi işaret etti kabri şeriften benim sizde emanetim olması lazım. Bana bir şey öğretmeniz gerekiyor. Dedim. O da dedi ki sana İdrisiye zikrini öğreteyim. Sana buna icazet vereyim. Ne dedi? İşte la ilahe illallah. O da öyle yapardı. La ilahe illallah fa alemen de o da mesela buluyor. La ilahe illallah diyorsun diyorsun 10 kere dedin, 50 kere dedim kaç kere dedin? sonunda ne diyeceksin Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adedema ves'ahü ilmullah bundan size icazet vereyim dedi Resulullah Efendimiz onu bana işaret etti dedi kendim gördüm dedi sonra o da bana bunu söyledi dedi ben de size icazet vereyim dedi o sonra üç kere şöyle var. mübarek zaten başı dizine değerdi, lastik gibiydi Öyle yemez içmez eyvuluya Allah böyle Allah Allah Allah derdi ama o öyle derken zaten sen de kalpten gideceksin yani. Başını hem kalbine vurdururdu ama o üç kere laf sayıcılarını söylerdi. Böyle bir ses dersin ki kayıptan lahuttan ses geliyor yani. Zekeriye Efendi Hazretleri. Büyük zat. kırıldı doksan yaşında ya. Dedi ki Rasulullah mucizesi var. Çörek otu her derde devadır. Doktora Doktora gitmem. Ya kırık ya kırık. Hastaneye doktu. hiçbir şey gitmeyi kabul etmedi ya. Sırf çörek otuyla tedavi oldu yeniden ayağa kalk. ya Çok kuvvetli bir iman sahibi. Büyük evliya Allah. Burada yazdım. İnşallah o mübareğin bereketiyle bu zikirden icazet vermiş oluyorum. Size de. Nasip olsun size. Ama şartlarımı biliyorsunuz. Ha beş vakit namazın farzını kılmayan adama bu zikirlerden benim iznim yok. Çünkü veremem. Yetkili değilim. Yani. Beş vakit namaz kılacak. Ondan sonra üç bir ey Ahmet göklerin yerlerin anahtarlarını sana verdim. Bu yüz dördüncü sayfede. Özel tehlil sıygası. Dur bakayım zikirlenlerde. <gülüyor> 107 yetinci sayfede. İkincisi Salat-ı Bunu geçen e, hafta okuduk. E, Resulullah Efendimizle uyanık haldeyken görüşmek mümkün olsun için. İnşallah vefat etmeden nasip olur. Bu salat-ı çok okuyanların birçoğuna bu makam hasıl olmuştur. Ölmeden Rasulullah'la uyanıp görüşmüşlerdir. Birçoğuna bize niye olmasın? Salat-ı Bu çok büyük. Ahmedi Müniş Hazretleri'nin talebelerinden biri Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Cennetül Male kabristanına defnettiler. Defin esnasında keşif sahibi bir talebene gördü. Ezhel Aleyhisselam cennetten yaygı getirdi, kandiller getirdi. Kabri göz alabildiğine genişletti. O talebe bu hale kıpta etti. Keşke öldüğümde benim için de Rabbim böyle bir ikramda bulunsa dedi. Ezra Aleyhisselam dedi ki sizden her biriniz Allah'ın sevgili kulu hocanız Ahmet bin İdris Hazretlerinin devamlı okuduğu salata azimiyenin bereketiyle mezarınızda böyle ikramlara kavuşacaksınız. İnşallah bunun sayfası sayfe 109'da. İnşallah okuyalım peşine öyle dersi bitirelim. Bir de ne verdi? İstiğfarı Kebir Bu ne demek? İstihbar. Büyük istiğfar Bu nasıl istiğfar biliyor musun? Resulullah Efendimiz Ey Ahmet göklerin yerlerin anahtarlarını Sana ver. La ilahe illallah zikri İstiğfar günahların affı. Bir de sale var. Üç mesele var Bunların her birinin başında O atel kürsü duası okunuyor Esasen ona da dikkat çekerim Başta yazdım ama ihmal edebilirsiniz Okursanız bitmez Tükenmez mükafatlar Görürsünüz onlara Nail olursunuz İstiğfar-ı Kebir ee, burada öyle manalar var ki kasten yaptığım hatayen görünüşte gizli, sözlü, fiilli tüm hareketlerim, duruşlarım aklımdan geçenler, nefeslerim bildiğim günahlar, bilmediğim günahlardan istiğfar ne kadar af istiyorum Allah'ın ilminin bildikleri, kitabının saydıkları, kaleminin yazdıkları, kudretinin yarattıkları, iradesinin tahsis ettikleri Allah Teala'nın celaline, cemaline, kemaline, yaraşır şekilde Rabbimizin sevdiği, razı olduğu ve çile Allah Teala'nın kelimelerinin mürekkebi kadar istiğfar ediyorum. Yani günah bırakmaz yani. Bu da istifarı kebir. Bu çok büyük bir istiğfardır. 111. Benim kitaplarımda yok. İlk bunda var. 111. sayfededir. Zaten istiğfara çok büyük ihtiyacımız var. İnşallah efendim bu üç şeyi ameli vazifeyi yaparsak göklerin yerlerin anahtarları bize de verilmiş oluyor ki açılmadık kapı kalmayacak inşallah evet şimdi kısa bir dua yapalım peşine de salavat azimiyeyi de okuyalım Allah nasip ederse okuyabilsek her cuma akşamı ama ne yapalım ben okumadan siz de okumuyorsunuz böyle diğer yazdıklarımız hakkında bir dahaki haftada son iki bölümü anlatırım size inşallahürahman. Sübhanallahi ve bihamdihi ve tebârakallahu ve teâlâ. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselam seyyidil murselin Muhammedin ve âlihi ve ecmaîn. Allahümme innâ neseluke'l cennet, na'ûzü minen nâr. Âmin. Allahümme nâc'alke vel cennet, ve na'ûzü bike min sehakke ve'n nâr. Allahümme neselke'l cennet, mâ karrabe ileyhim kavlüm ve amel, ve na'ûzü minen nâr ve mâ karrabe ileyhim min sallallahu ne gönüze bıkmış Şerif Estağfirullah cem Nebi cem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Müslümanu Allah'a ve Allah'a olan kuvveti Allah ile alim. Allah nasır cem ne alahehir kullihi aajili waajili ma'alimna ya Rahman Ya Arhamar Rahim Ya Rabbi Suriye'deki Ya Rabbi Irak'taki Ya Rabbi Libya'daki Ya Rabbi Filistin'deki, Gazze'deki, Ya aktar Ektar her neresindeki, Doğu Türkistan'daki zulme uğramış Müslüman kardeşlerimizi halâsayla Ya yarab, Zalimleri kahreyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, güçlerini bitir Ya Rabbi. Sıfırı tükettir Ya Rabbi. Bu şianın desteğini de yarabbi, Ya Rabbi. Bu şiayı başlarının derdine düşür Ya Rabbi. Şöyle sünneti kestirme onlara Ya Rabbi. Ölenlerine şehadet kaydıyla Ya Rabbi. Kalanlarına gaz, gazilik, unvanı ve vasfı nasip eyle ya Günahlarına kefaret eyle ya Hepsini şehitler defterine kayd eyle. Allah'ım bir an evvel ehli sünnet, Şam-ı Şerife, Kudüs-ü Şerife, bütün o civardaki mübarek beldelere ehli sünnet hakimiyeti nasip Amin. eyle. Ya Rabbi ya Rab, sen fazl-ı zalimlerin ya Rabbi güçlerini bir anda bitirmeye kadirsin. Onları destekleyen gavurları da kahreyle ya Rab. Sen bir an evvel ehli sünnet, aziz eyle, ehli bidaat-ı zelil eyle. Amin. Bizim vatanımızı da İslam vatanlarında iç savaştan, dış savaştan muhafaza ile Fitne ay, çıkarmak isteyenlere fırsat verme ay, ya ay, Kargaşa çıkartmak isteyenlerin güçlerini, kuvvetlerini ademe, tehvil ay, eyle ay, ya Rabbi. Allah'ım İslami bir huzur, Kur'ani bir düzen, eli sünnete göre bir birlik, beraberlik nasıl eyle. Ay, ya Rabbi, ben alemin ve hayran nasirin. Amin ya Rabbi. Bizden evvel ölenlere, hargaygar rahmetlere ile kabullerini. Ay, Nur eyle, ay, ay, cemaatlerimizden. Ya Rabbi, Ahmet, Mehmet, Kasım, Hüseyin, Ömer ve dursun efendi kardeşlerimiz. Hatice Muhterem, Mülkinaz ve Sude hanımefendi kardeşlerimiz. Vefat etmişler. Ya Rabbel Alemin. ruhlarını şade eyle, kableni Nur eyle. Hediyelerimizi buyurun. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu la ilahe illallah Muhammedu rasulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adedema ne 70 bin, ne 70 milyar gitti şimdi. Ya Rabbi kabirlerine ulaştır ya Rabbi. Nur eyle ya Rabbi. Azapları varsa ref eyle ya Rabbi. İstirahatlarını artır ya Rabbi. Etraflarına da faydalı eyle onları. Kabirlere, komşularına da dağıtmalarını nasip eyle. Bu cemaatta okumanın bereketiyle, bu sohbetlere gelmelerinin bereketiyle, dinlemelerinin bereketiyle, bize de nesillerimize de vasıl eyle. Bizi de bu faydalere vasıl eyle amin ya al alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin ve sallallahu ala seyyidina muhammed allahümme Allah salli ve sellim sallim sallim ve barik ala, ala seyyidina muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el, el, alil kadri. el azimil jahi ve ala alihi, ala alihi. ve sahbihi sahbih. bu şey oldu? ilan kağıdı burada. Facebook'un ilanı vardı <gülüyor> burada Facebook şey. Değil ki kağıt büyük kağıt? <gülüyor> <Var mı ben? gülüyor> Bir de Salatü'l-Fatihe okumak lazım. Bir kere okuyan diyor, cehenneme giderse Muhammed Bekri Hazretleri yakama yapışsın mahşerde diyor. Allahümme, Allahümme salli ala seyyidina muhammedin el fatihi, el fatihi. El fatihi. lima uglika vel, vel hatimi lima sebeka Nasır'ı'l-Hak'ı Nasır Bil-Hak'ı bil Vel-Hadi vel İlâ sıratıkel Mustakîm, ilâ sıratı mustakîm ve, alâ âlihi, ve alâ âlihi Hakka kadrihi, hakka kadrihi Ve miqdârihi Azim. Aman ya Allah bu salatü'l-Fatih Var ya ya Rabbi ya Ahmet Ticani Hazretleri Muhammed Bekri Hazretlerine ilham edildi ama Ahmet Ticani Hazretleri yazdıkları Bir özel şeyde de bunu yazacağım inşallah ama bir kere okursak bari de. Cehenneme de girmeyiz Allah'ın Ne büyük faziletleri var. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme. Allahümme. İnni eselüke. Binûri ve cihillâil azîm. Ellezî mele'e. Erkâne arşillâhil azîm. Fekâmet bi'hi. Avalimullâhil azîm. En tıccalı ala Mawlana Muhammedin, Muhammed'in, dil kadarı azim, Azim, ve ala alı Nabi Allah Azim, bıqadır bıqadır Azamet Zat Allah Azim, fi kül lamheden, ve nefes, aded ma, fi علم Allah Azim, azim. salat bi devam illahil azim, taazimen li ya Mevlana ya Muhammed, ya bu al-üluk aleyhi ve sallam alayhi, falahi, misle dalika, ve beyni ve beyne o, kma jma'at'e, beyne ruhi ve nefsi. Zahiran Ve batınan Yaqazatan Ve menamen Ve ajalhu ya Rabbi Ruhan lithati Min jami'i l Fi Dünya dunya Qabla l-akhirati Ya azim Amin Assalatu wassalamu alaykı ya Rasulullah Assalatu Allah Salatü vesselamu aleykâ seyyidil evvelîn velâkhirîn. Sübhâne rabbike rabbil izzetihammâ asfûn. Ve selâmü alel murselîn. Elhamdülillâ rabbil alemin ya Rabbi. Bunbârek salavat-ı şerife hürmetine mutlaka ölmeden Resulullah Efendimiz'i uyanıp dünya gözüyle bize göster ya Rabbi. Amin. İmanımızı onun teşrifiyle kurtattır ya Rabbi. Amin. Şeytanı onun teşrifiyle yanımızdan uzak ettir ya Rabbi. Amin. Ölmeden evvelde zuhuratlarımızda da rüyalarımızda da bize göster ya Rabbi. Amin. Ya yaka zaten uyanıkken zikir hallerimizde de salavat okurken de göster ya Rabbi Allah'ım o makama ulaşmamıza mani olacak bütün rezil ahlaktan inançlardan bizi uzaklaştır ya Rabbi amin, amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedil Habibil Mahbub şafil ilil ve mufericil kurbbe ala aleyhi ve sahbihi ve ila şerefi ruhin nevi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sahibine şahifine şafetine vila ruhu ruhuna imam tarikatine efendi baba khasatine vila ruhu cemir meşayikhine vesaatidin hamwatin hamwat Müslümanlar hamwat el-jamaat hazirin ve hamwatim ve tevfeen el-ladin zikr et fi hadi el-fatiha